aleyhi ve sellem nasıl umre yapmış ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hac yapmış onu öğrenelim ve inşallah gidecek kardeşlerimiz varsa ki Allah bütün Müslümanlara nasip etsin bunu öğrenelim ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yaptığı gibi umremizi ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi hacımızı yapalım neden böyle dedim? Çünkü hac gerçekten e, İslam'da, İslam'daki İslam dinindeki en büyük ibadetlerden bir tanesi şüphesiz. Çünkü öyle ki hiçbir insan yoktur ki güna, günahtan beri olsun kardeşlerim. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile ben diyor günde yetmiş bir rivayete göre yüz defa günde Allah'tan mağfiret dilerim diyor. Ki bunu söyleyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ki bunu söyleyen Ayşe anamızın dediği gibi gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanan bir insan. Ki o aleyhissalatü vesselam günde yüz sefer Allah'tan bağışlanma dilediğini söylüyor. Şimdi hac ibadeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim hacını eder ve orada hiçbir günah işlemezse makbul ve kabul edilmiş bir hacla dönerse Allah onun haccını kabul ederse diyor evine tıpkı anasından doğduğu gün gibi döner diyor. Hiçbir günahsız herhalde bir Müslümanın dünyada isteyeceği en büyük şey olsa gerek bu. Allah Azze ve Celle makbul bir haccın nedir? Sevabını, bütün günahlarını bağışlayarak veriyor kardeşler. Gerçekten büyük bir ecir. Allah Azze ve Celle hepimize kabul edilmiş, Allah katında kabul edilmiş bir hac yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Şimdi e, kısaca özet olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl umre yapmış... Dilerseniz buradan başlayalım kardeşlerim. Şimdi e, aslında halk arasında Umre'ye küçük hac gibi galiba bir isim e, verilmiş. E, bu yanlış kardeşlerim. Yani Umre e, hacdan ayrı tek başına bir ibadet. Ama hacca giden kardeşlerimiz bilirler. E, nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac yapacağı zaman nedir? Hacla beraber bir umre yapmıştır. Şimdi bir kardeşimiz hacca niyet ettiği zaman ne yapacaktır? Her bölgenin kendi mikat mahalli vardır kardeşlerim. Mikat mahalli e, Mekke'ye yani harem bölgesine varmadan önce belli bölgelerde ihram girilen yerin ismidir kardeşler. E, mikat mahalline ulaşıldığı zaman nedir? Eğer mümkünse gusül abdesti almak nedir kardeşlerim? Güzeldir. Gusül abdestini aldıktan sonra biliyorsunuz e, ihram denilen elbise giyilir. Ki bu iki e, parçadır. Alta ve üste giyilir. Bu erkek içindir kardeşlerim. Kadın ise zinetlerle süslü veya erkeklerinkine benzeyen elbiselerin dışında dilediği elbiseyi giyer. Yani kadınlara özel, kadınlara has bir e, ihram elbisesi yoktur. Kadının normal dışarıda giydiği elbise nedir kardeşlerim? Normal kendisinin ihram elbisesidir. Umreye niyet eden kardeşimiz ne diyecektir? Dil ile beyke omraten -um lebbeyk veya -e lebbeyk Allahümme -um omraten lafzını niyet şeklinde, lafziye olarak dıştan cehri olarak ne yapacaktır? Söyleyecektir. Bu ise diğer ibadetleri hilafınadır kardeşlerim. Yani nasıl? Herhangi bir ibadette niyet edeceği zaman ne yapacaktır? Niyeti dil ile hiçbir zaman seslendirmez. Çünkü niyetin mahalli yeri nedir? Kalptir. Yalnız umreye niyet edeceği zaman lafziye olarak ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yapmıştır. لَبَّيْكَ عُمْرَةً Lafzını ne yapacaktır? Söyleyecektir kardeşlerim. Bu lafzı söyledikten sonra ne yapmıştır? Artık ihram elbisesine girmiş ve kendisine helal olan bazı şeyler ne olmuştur? Haram olmuştur. Bundan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan geldiği üzere telbiye getirmesi gerekir. Telbiye nasıldır? لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ Le vehkela şerikne kel bek. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Telbiye bu şekildedir kardeşlerim. Ve bunu Mekke'ye varıp Kabe'yi tavafa tavaf başlayıncaya kadar ne yapacaktır? Sürekli bunu tekrar edecektir. Kisa sahabeler kardeşler Medine'den çıkıp eee Zulhuleyde yeridir. Eee ihram İhrama girip niyet edip Mekke'ye doğru yola çıktıklarında izanınınca yaklaşık bir hafta sürmüş yolculukları ve sürekli bu telbiyeyi ne yapmışlardır getirmişlerdir. Öyle ki ki telbiyede sesi yükseltmek vardır. Sahabelerin bundan dolayı ne yapmıştır? Sesleri kısılmıştır. Peki telbiyenin hikmeti nedir kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telbiyede telbiyeyi duyan bütün dağlar ve taşların o telbiye getiren insana kıyamet günü şefaat edeceğini söylemiştir taristav Bunu ne yapacaktır kardeşlerim takin Mekke'ye varıp Kabe'yi tavafı başlayıncaya kadar sürekli telbiye ile meşgul olacaktır. Yani le bekallahüme le la Ondan sonra sürekli bunu ne yapacaktır ta ki Kabe'yi görüp görüp tavaf edinceye kadar bunu tekrar edecektir. Kardeşlerim Mekke'ye vardığı zaman Kabe'yi görür ve Kabe'yi yedi şaftla hacerül ül Esvet'ten başlayıp yine orada bitirerek tavaf eder. Yani bu nasıldır kardeşlerim? Mekke'ye vardınız Kabe'yi gördünüz ondan sonra telbiyeyi kestiniz. Kabe'de gördüğünüz zaman ilk yapacağınız şey nedir? Tavaftır kardeşlerim. Tavafın sıfatı nasıldır, nasıl yapması gerekir? Kabe'yi sol tarafına alır ve hacrül ül Esvet'ten ne yapar? Hacrül ül Esvet hizasına gelir ve tavafa başlamadan önce üstteki ridasını ne yapar? Sağ omuzu açık kalacak şekilde örter. Sol omuzunu örter ve sağ omuzu açık kalacak şekilde ridasını örter. Daha sonra Hacire'l Esmete selam verir. Eğer ötebilirse, mümkünse Hacire'l Esmeti öper. Ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette o şöyle diyor. Hacire'l Esmeti öpüyor ve diyor ki: Ey taş, biliyorum ki sen sadece bir taşsın. Ne fayda ne de zarar verebilirsin. Ama vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i seni öperken gördüm. Ve sadece onun için öpüyorum. Bizim de niyetimiz sadece ve sadece nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Hacerül Esvet'i öptüğü için biz de ne yapıyoruz? Onun sünnetine uyarak o Hacerül Esvet'i öpüyoruz. Ki başka bir kastımız, başka bir niyetimiz nedir? Kesinlikle ve kesinlikle yok. Kesinlikle yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi sen sadece bir taşsın ne zarar ne de fayda verebilirsin. Kardeşlerim, Kabe'ye tavafa başlayacağı zaman Hadeel-i Esveti öpebilirse öper. Öpemezse uzaktan ne yapar? Eliyle işaret ederek "Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber" der ve tavafına başlar kardeşlerim. Soldan sağa doğru Kabe'yi sol kolunun üstüne alır. Tavaf esnasında ne yüzünü Kabe'ye döner, Kabe döner ne de sırtını döner kardeşler. Ne yapar? Kabe'yi sol omuzuna alır ve tavafına başlar. Tavafın ilk üç şaftında ki bir kere dönmeye Kabe'nin etrafında Hacerül Esvet'ten başlayıp tekrar Hacerül Esvet'e kadar gelmeye bir şaft denir. Yedi kere dönmeye tavaf denir, bir tavaf denir. İlk üç e, şaftta, ilk üç dönmede Kabe'nin etrafında remel yapar. Remel nedir kardeşlerim? Yani koşarcasına hızlı bir şekilde yürür. Ki bunu sadece erkekler yapar, kadınlar, bayanlar normal e, bir şekilde, e, sakin bir şekilde yürümelerine devam ederler. Herhangi bir şekilde koşma veya hızlı yürüme yapmazlar, yapmazlar. Bunu erkek yapar, hızlı bir şekilde ilk üç şavtını tamamlar. Bu şekilde nedir? Sağ omuzu tavaf boyunca açıktır kardeşlerim. Rüknün yemani dediğimiz yani Hacerül Esret'ten bir önceki köşe nedir? Rüknün yemanidir ve orada herhangi bir öpme veya selamlama meselesi nedir? Yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rukn Yemani ile Hacerül Esved arasında Rabbena Atina diye bilinen duaları nedir? Okuması sünnettir kardeşlerim. Yalnız bunun dışında tavafa ait herhangi özel bir dua Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan nedir? Kesinlikle gelmemiştir. Tavafa ait özel bir dua yoktur kardeşlerim. Ve tavaf yapan e, kişi ne yapar? İstediği şekilde dilediği şekil şekilde ne yapar? Duasını okur. Tavafını bitirdikten sonra kardeşlerim ne yapar? iki rekat kıl, namaz kılar. Yani tavaf namazı. Bu iki rekat namazını ne yapar? İsterse makamı İbrahim'in mümkünse makamı İbrahim dediğimiz yerde kılar. Eğer mümkünse. Ama mümkün değilse, aşırı bir izdiham varsa ne yapar? Kabe'nin herhangi bir yerinde iki rekat tavaf namazı kılar. Ki Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan gelen birinci rekatta قُلْ يَا اِيْهُ الْكَافِرُونَ suresini, ikinci rekatta ise İhlâs suresini yani قُلْ هُوَ اللّٰهُ suresini ne yapar? Okur kardeşlerim. Bu iki rekat namazın ardından ne yapar? Safa'ya çıkar. Safa ve Merve arasında umre sayını yapar. Safa tepesine çıktığı zaman kardeşlerim ne yapar? Kabe'ye göre Kabe'ye doğru yönelir ve dua eder. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen belli başlı dualar vardır. Ondan sonra dilediği şekilde dua eder. Sayı safa tepesinden başlar, merve tepesinde bitirir. Safa tepesinden başlayıp merve tepesine bir defa varmaya nedir? Bu birdir. Daha sonra tekrar safaya döner ve safasını ne yap, e, sayını merve tepesinde bitir, tepesinde bitirir kardeşlerim. Daha sonra bu sayı da bitirdikten sonra un ve sayını bitirdikten sonra iki seçenek vardır. Tıraş olması gerekir. Ya başının tamamını usturayla, jvetle kazıtır ki bu erkekler içindir. Ya da ne yapar saçını her tarafından eşit bir şekilde kısaltması gerekir. Ya e, aksi takdirde saçının bir tarafından alıp erkekler için bir tarafından bırakması kesinlikle caiz değildir. Sünnete muhaliftir kardeşlerim. Saçını da tıraş ettikten sonra ne yapar? İhramını çıkarır. Ve normal elbisesini giyer. Böylelikle kardeşlerim ne yapmış olur? Umresini tamamlamış olur. Bu şekilde ta ki Zilhicce ayının 8. gününe kadar ne yapar? Bu şekilde elbisesiyle normal yaşantısına Mekke'de devam eder. Kardeşler, bu anlattığım kısaca umrenin yapılış şekli. Daha sonra e, zilhicce ayının 8. günü geldiği zaman, ki bu ne demektir? Yani e, hacdan, e, kurban bayramından 2 gün öncedir. Ki bu nedir kardeşlerim? Zilhicce ayının 8. günü demektir. Kısaca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı haccı anlatalım kardeşlerim. Zilhicce'nin 8. günü kuşluk vakti olunca, Temettu hacı niyetlenen birisi ne yapacaktır? Bulunduğu yerde, otelinde veya evinde ne yapacaktır? Hac için ihramına girer. Yine gusletmesi imkanı varsa nedir? Güzeldir kardeşlerim. Daha sonra e, ihram elbisesini giyer. Sonra tekrar diliyle ne yapacaktır kardeşlerim? Lebeyke <gülüyor> haccen diye e, niyetini getirecektir. Bu gene ne yapacaktır? Dille ve söylenmesi gerekecektir. Yine umrede olduğu gibi kardeşlerim ta ki Cemretul Akabe'yi taşlayıncaya kadar sürekli telbiyeye ne yapacaktır? Hacı yapan bir kardeşimiz sürekli telbiyeye devam edecektir. Daha sonra ne yapacaktır? Mina'ya çıkacaktır. Yani Zilhicce ayının 8. günü ...Mine'ye çıkar, orada öğle ikindi Akşam, yatsı ve de sabah namazlarını kendi vakitlerinde ve kısaltılmış olarak yani öğleyi iki rekat, ikindi namazını iki rekat, akşam namazını üç rekat, yatsı namazını iki rekat ve sabah namazını da iki rekat, sünneti de kılar, ne yapar? Kendi vakitlerinde kısaltarak kılar kardeşlerim. Daha sonra da arefe günü. Yani bayramdan bir gün önce arefe günü ne yapacaktır? Yani zilhicce ayının dokuzuncu günü güneş doğduktan sonra tekrar telbiye telbiye getirerek ne yapacaktır? Arafat'a doğru yürür kardeşlerim. Arafat'a vardığı zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el haccu arafa buyuruyor. Yani hac arafattır buyuruyor. Ki bu ne demektir? Arafat'a Çıkmayan bir hacının hacci kesinlikle ve kesinlikle geçerli değildir kardeşlerim. Arafat'ta öğle ve ikindi namazını Cem'i takdim ederek, yani e, öncelikle ezan getirir, önce öğle namazını iki rekat olarak getirir, e, e, e, ezan okur, kamet getirir, öğle namazını iki rekat olarak kılar, daha sonra tekrar kamet getirerek ne yapar? İkindi namazını iki rekat olarak kılar. Ve bunun öncesinde veya sonrasında herhangi bir nafile namaz kesinlikle kılınmaz kardeşlerim. Ondan sonra Arafat'ta güneş batıncaya kadar orada ne yapacaktır? ile meşgul olacaktır. Herhangi bir kötü söz söylemeyecek, vaktini kesinlikle boşa geçirmeyecek ve sürekli Allah'ın zikriyle dua ile ne olacaktır? Meşgul olacaktır. Çünkü Arafat kardeşlerim dediğimiz gibi, Allah Azze ve Celle'nin orada toplanan Müslümanların günahlarını bağışlayacağı yerdir kardeşlerim. Bu hal Arafat'ta ta ki güneş batıncaya kadar bu şekilde devam eder. Güneş tamamen batınca huzur ve sükunetle Arafat'tan ne yapar? Müzdelife'ye yürür. Müzdelife'ye vardığı zaman ne yapar? Akşam ve yatsıyı bir ezan ve iki kametle, yatsı namazı için bir kamet ve e, akşam namazı için bir, reka, bir e, e, kamet ve yatsı namazı için bir kamet olmak üzere ne yapacaktır? İkisini cem ederek yatsı, önce akşamı ardından da yatsı namazını ne yapacaktır? Kılacaktır kardeşlerim. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi orada uyur. Ve istirahat eder. Daha sonra kardeşlerim yine aynı Müzdelife'de sabah namazını kılar ve güneşin doğması yaklaşına kadar Allah'ın zikriyle ve duayla geçirir. Yine güneşin doğması yaklaşınca telbiye getirerek Müzdelife'den minaya doğru yürür. Minaya ulaştığı zaman ne yapar kardeşlerim? Cemretül Akabe'yi ki o cemrelerin Mekke'ye en yakın olanıdır. Orada üç tane taşlama yeri vardır. Küçük, orta ve büyük olmak üzere. Bayramın birincisi günü kardeşlerim sadece ve sadece e, büyük cemreyi ne yapacaktır? Cemretül Akabe'yi taşlayacaktır. Ki bu taş e, sıfatı nedir kardeşlerim? E, nuhuttan büyük, e, Nuhut şeklinde küçük taşlar olacaktır. Ki yedi adettir. Ne yapar? Onları yedi, ser, e, yedi taşı her birinde tekbir getirerek ne yapacaktır? E, taşlamasını yapacaktır kardeşlerim. Ondan sonra ne yapacaktır? Kurbanını keser, başını tıraş eder veya e, kazıtır ki o daha eftaldir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını kazıtanlara üç kere Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin buyuruyor. Ya kısaltanlar ey Allah Resulü diye kendisine sorulduğu zaman da kısaltanlara da bir kere Allah rahmet etsin diyor kardeşlerim. Daha sonra ne yapar? Kurbanını keser, başını tıraş eder, e, mümkünse o gün gider, e, Kabe'yi tavaf eder ve e, sayını yapar. Daha sonra ne yapar? Tekrar minaya döner. Mina günlerinde kardeşlerim e, bu işleri yaptıktan sonra ne yapar? Normal ihramını çıkar, ihramını çıkartır ve normal elbisesini giyer kardeşlerim. Daha sonra tekrar Mina'ya döner. Mina'dayken 11. ve 12. günü zevalden sonra yani e, güneşin batısında, e, ee, zeval dediğimiz yani öğlen namazından sonra öğlenin vaktinin girdikten sonra ne yapar? Sırasıyla küçük, orta ve büyük cemreleri taşlar kardeşlerim. Orta ve Küçük ve orta cemreleri taşladıktan sonra ne yapar? Kabe'ye Kabe doğru yönelir ve uzun uzun ne yapar? Dua eder. Kardeşlerim görüyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta ne yapar? Hep duayla meşgul olur. Çünkü hac günleri gerçekten yıl içerisinde bir Müslümana uğrayabilecek en büyük günlerdir kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi fiiliyle göstermiştir ki hiçbir zaman o günleri boş geçirmemiş ve sürekli duayla Allah'ın zikriyle ne olmuştur? Meşgul olmuştur. Ki oraya giden bir Müslümanın da ki Allah gerçekten milyonlarca Müslüman içerisinde onu seçmiş, oraları nasip etmişse kesinlikle ve kesinlikle ne yapmaması gerekir? Boş geçirmemesi gerekir. 11. ve 12. gün yani bayramın 2. ve 3. günü ne yapar? Zevaden sonra sırasıyla küçük, orta ve büyük e, cemreleri ne yapar kardeşlerim? Taşlar. Eğer dilerse bayramın üçüncüsü günü güneş batmadan önce ne yapabilir? Mina'dan ayrılabilir. Ve dilerse bayramın dördüncü günü de, günü de ne yapabilir? Mina'da kalıp tekrar sırasıyla zevalden sonra yani öğle namazının vaktinin girdikten sonra ne yapar? Sırasıyla küçük, orta ve büyük cemreleri taşlar ve ondan sonra haccını bu şekilde bitirmiş olur ve ülkesine dönmek istediği zaman ne yapar? Mekke'den ayrılmadan önce veda tavafı olarak Kabe'yi yedi şafta tavaf et ne yapar? Böylelikle Mekke'den ayrılacağı zaman en son yapacağı iş nedir kardeşlerim? Ee, Kabe'yi tavaf etmektir böylelikle kardeşlerim haccı ne yapmış olur? bitirmiş olur Allah Azze ve Celle hepimize oralara gitmeyi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi bidatlerden, hurafelerden uzak bir şekilde hac yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hac yapacak kardeşlerimize de inşallah sağ salim gidip tekrar sağ salim ve analarından doğduğu gün gibi tekrar kendi topraklarına, memleketlerine, ailelerine kavuştursun kardeşlerim. Amin. Şimdi kardeşlerim burada e, e, oraya giden hacı kardeşlerimizin yaptıkları veya yapılan bazı hatalardan bahsetmek istiyorum. E, ki o hatalarda ne olmasın? Vuku bulunmasın. İlla kendisinin vuku bulması şart değil. Eğer o hatalarda vuku bulan kardeşler varsa, kardeşlerimiz varsa hacca giden onları da uyarması babından orada yapılan kardeşlerim e, yapılan bazı e, hatalardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ne kendisi vuku bulsun ne de bir başkasına ne yapsın e, vuku bulmasına müsaade etsin. Çünkü bir Müslümanın nerede olursa olsun emri bin varıf nehyanil münker yapması nedir kardeşlerim? Farzdır. E, bazı kardeşlerimizin İhramda yaptığı hatalar vardır. Bunlardan bir tanesi mikat mahalline vardığı zaman ihram elbisesini giymemek. Ve kesinlikle kardeşlerim mikat mahalli ne yapacaktır? İhramsız geçilmeyecektir. Bazı kardeşlerimiz iki gün boyunca üç gün boyunca ne yapacak? İki gün boyunca ihram elbisesinde kalacaktır. Ve eğer ihram elbisesinde herhangi bir kirlenme veya leke olursa veya herhangi bir necanset olursa, ihram elbisesi ne yapabilir kardeşlerim? Değiştirebilir bu caizdir. Ve ihram elbisesini girdiği zaman, tavaf dışında kardeşlerim ne yapar? Ee, sağ omuzu açığa çıkarıp, e, sürekli bu şekilde gezmek. Namazda dahi ne yapıyorlar? Bu şekilde geziyor ki kesinlikle caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir amel değildir kardeşlerim bu ki bazı kardeşlerimizin yaptığı maalesef ihrama girerken ihram için kılınacak bir namaz olduğunu, iki rekat namaz olduğunu iddia ederler. Ki böyle bir namaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya yani ihram namazı gibi kılınan herhangi bir namaz yoktur kardeşlerim. Bir de Mescid-i Haram'a, Kabe'ye giderken yapılan bazı hatalar vardır kardeşlerim hacı zamanı çoğunun telbiye getirmemesi ve konuşma ve bu tür şeylerle, boş işlerle meşgul olması kardeşlerim. Nedir? Dediğim gibi oralar gerçekten mübarek topraklardır. Kabe hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki Kabe'ye gelip orada tavaf etmemiş olsun. Yani sayısını Allah bilir. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği istisnasız bütün peygamberler ne yapmışlardır? Kabe'ye gelip orayı tavaf etmişlerdir ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana. Ki sen orada gerçekten yeryüzünün en en mübarek toprakları üzerindesin, üzerinde, üzerinde olacaksın ve ona göre davranacak hal ve hareketlerini ne yapacaksın ona göre düzenleyeceksin. Haramdan ne yapacaksın? Müthiş bir şekilde kaçınacaksın. Boş işlerle uğraşmayacaksın ve oraları gerçekten Allah Azze ve Celle'nin sana sunmuş olduğu bir ganimet olarak kabul edecek ve ona göre davranacaksın. Bütün vaktini namazda, tavafla, duayla, Allah'ın zikriyle, Kur'an okumakla geçireceksin. Evet ve yapılan hatalardan bir tanesi de kardeşim... Telbiyeyi cemaat olarak ne yapmasıdır? Bir koro halinde söylemek de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinden değildir kardeşim. Evet. Bir de kardeşim, kardeşlerim tavafta yapılan bazı hatalar vardır. Bunlardan bazıları nelerdir? Tavafa Hacerül Esvet'in hizasından başlamamak. Kardeşlerim tavaf Hacerül Esvet'in hizasından başlar. Hacerül esletten başlar ve yine Hacerül Esvet'te ne yapar? Biter. Bir de Hacerül esleti öpmek nedir kardeşlerim? Sünnettir. Ve maalesef orada gördü, inşallah göreceksiniz giden kardeşlerimiz. Görmüşlerdir. Gidecek kardeşlerimizi göreceklerdir. Hacerül esleti öpmek için gerçekten çok aşırı bir izdahım yapıp ne yapmaktalar? Kendi kardeşlerine, oradaki Müslüman kardeşlerine büyük bir şekilde eziyet etmektelerdir. Şimdi Hacer-ül Esvet'i öpmek, sünnet, yalnız o mübarek toprakta, o mübarek bölgede, harem bölgesinde insanlara eziyet etmek nedir kardeşlerim? Haramdır. Bir de Ruknü'l-Yemani, yani Hacer-ül Esvet'ten bir önceki köşeyi öpmek nedir kardeşlerim? Herhangi bir e, Allah Resulü Aleyhisselam'dan herhangi bir sünnet gelmemiştir. Orayı öpmek diye yani rüklül yemani öpmek diye bir şeyde ne yapmaktır? Yoktur kardeşlerim. Bir de e, biz dedik ki şaftların hepsinde remil yapmak, e, şaftın ilk, ilk üç şafta ne yapmaktır? Remil yapmak yani hızlıca koşmak vardır. Yani koşarcasına yürümek vardır. Bu ise tavafın hepsine has değildir kardeşlerim. Söylediğim gibi sadece... İlk üç şafta ne yapılır? Remil yapılır. Yani koşarcasına hızlı adımlarla yürünür kardeşlerim. Bu ise sadece üç, üç şafta yapılır. Ve yine dediğimiz gibi her şaft için belirli bir dua tahsis etmek nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde yoktur kardeşlerim. Yani birinci tavafta şu dua yapılması gerekir, ikinci tavafta şu duanın yapılması gerekir diye bir dua nedir? Yoktur kardeşlerim. Ve yapılan hatalardan bir tanesi de tavafta Hicri İsmail diye bilinen ki Kabe'nin hemen önünde yarım hilal şeklindeki taşın, e, duvarın ne yapmak? Arasından geçmek, peki tavaf esnasında onun arasından geçmek kardeşlerim ne yapar? Tavafı bozar. Çünkü Hicri İsmail denilen taş Kabe'dendir kardeşlerim. Tavaf esnasında ne yapmak gerekir? Kabe'yi muhakkak solta tarafını alması gerekir. Ve bazıları sırf kadınları e, korumak amaçlı ne yapıyorlar? Yedi sekiz tanesi ya beş altı tanesi bir araya gelip el ele tutuşup tavaf esnasında kadınları da ortaya alarak ne yapıyorlar? Güya kadınlara tavaf yaptırıyorlar. O tavaf esnasında kiminin e, yüzü önünü e, Kabe'ye dönmüş, kimi sırtını dönmüş, kimi sağ tarafını dönmüş, onunla birlikte ne yapıyor? Tavaf yapıyor. Bu da kesinlikle ne yapması kardeşlerim? Tavafın yetersiz olmasının sebep olabilir kardeşlerim. Normal e, tavaf esnasında ne olması gerekir? Sol tarafı Kabe'ye sol tarafını Kabe'ye alması gerekir kardeşlerim. Bir de tavaf esnasında ne yapması? Her köşeyi selamlamak diye bir şey nedir kardeşlerim? Böyle bir şey yoktur. Biz dedik ki Kabe tavaf ederken mümkün olduğu kadar bol bol dua etmesi gerekir. Bu dua esnasında sesini yükseltmek veya sesini yükselterek diğer Müslüman kardeşlerine eziyet vermek diye bir şey yoktur. Ki bu ne yapar? Huşuyu giderir. Ee, oradaki insanlar ne yapıyorlar? Başlarındaki imam bağırıyor. İşte Allahümme. Arkadaki bağırıyor Allahümme. Ve bu şekilde Kabe'yi ne yapıyorlar? Çınlatıyorlar kardeşler. Şimdi böyle olunca kardeşlerim Kabe'de tavaf eden bir siz değilsiniz ya sadece 10-20 kişilik topluluk değil. O anda yüzlerce kişi ne yapıyor? Kabe'yi tavaf ediyor. Ve siz böyle bağıra çağıra ki bu sünnete kesinlikle aykırıdır. Dua ettiğiniz zaman orada ne huşu kalıyor ne de oranın maneviyatına nedir? Uygun olan bir hareket. Kesinlikle ve kesinlikle değildir kardeşlerim. Şu bir içerisinde kısıt bir sesle, kimseye eziyet etmeden ne yapılır? Tavaf edilir ve ne yapılır? E, dua ile meşgul olmalı kardeşlerim. Bir de tavaf bittikten sonra nedir? İki rekat tavaf namazı vardır dedik kardeşlerim. Bu illa makam İbrahim'in arkasında, İbrahim'in makamı arkasında kılınacak diye bir şey yoktur. Maalesef o, e, bu düşüncede olan insanlar illa makam İbrahim'in arkasında namaz kılacağım diye ne yapıyorlar? E, i̇zdahama neden olup birbirlerini neredeyse ezecek duruma geliyorlar kardeşlerim. O zaman ne yapacaksınız? Eğer makamı İbrahim'in arkasında yer bulamazsanız, herhangi bir yerde, Kabe'nin herhangi bir yerinde ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? İki rekat e, tavaf namazını kılabilirsiniz kardeşlerim benim söyleyeceğim bu kadar kardeşlerim. Kısaca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı umre ve yaptığı haç kısaca böyle kardeşlerim. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara e, haç farizasını yerine getirmeyi nasip etsin kardeşlerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakat. Allah razı olsun, dinle, sağlık, ee, selamun ve rahmetullah. Bir arkadaşım bir soru var, neden Remel diyor? Aslında ee, açıklanmış değil mi? E, Tabii Remel Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı ilk üç hafta e, hızlı, yani adımlarını hızlı atarak biraz hızlı yürümektir. Yalnız neden, yani hikmeti nedir e, şu anda bir şey bilmiyorum. Healey hikmetini sordunuz ben benim anladığım ve Allah arası neden yapmış Allah arası yapmıştır ama şeyini bilmiyorum yani nedenliğini bilmiyorum başka soru soran mı aslında diyorsun. Işte. Yalnız demir dediğimiz olay sadece erkeklere kastır, Bayanlar yapmaz. Bir o dediğiniz şey Safa ile Merve arasında ben onu da söylemeyi unuttum. Allah razı olsun da hatırlatmış olduğunuz aslında. Safa ile Merve arasında iki tane yeşil ışık vardır. O yeşil ışık e, arasında gene sadece erkeklere has olmak üzere ne yapılır? E, koşulur. Burada sadece erkekler yapar. Benim hatırladığım o manada bu sizin sorduğunuz manada e, o arada yani iki Safa ile Merve arasında say yaparken iki yeşil ışık arasında e, koşma olarak belirlenmiş. O düşmanları korkutmak olarak. Ama Remil'le galiba alakası yok. Bir de Onu hatırlatabilirim gelen giden var mı diye koşarak çıkıyor. gelirken ağır ağır yürür. O saf ailemle arasında. Zaten koşma da ona binaen yapılıyor. Tamam. 150 feli geçelim mi? Bana küçselen Eee Şimdi mikat dediğimiz mikat mahalli daha çok kelimenin terkibi bu şekilde. Mikat dediğimiz yerler Müslümanların Kabe'ye yöneldikleri zaman nedir? Belli bölgelerde bölgelerin ismidir aslında. Mesela Medine ehlinin mikat mahalli nedir? Zülhüleyfe'dir. Yani bu ne demektir? Umreye, Medine'den Umreye veya Medine cihetinden Umreye veya haccın niyetlenen bir insan kesinlikle ve kesinlikle ihram elbisesini giyip giymeden o bölgeye ne yapamaz? Geçemez. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac için yola çıktığı zaman veda haccı için Zulhuleyfe e, ki mikatın ismidir bölgesine varmış oray mikat edinmiş ki orası Medine ehlinin mikatı olarak söylemiş ve orada ihramını giyerek niyet edip telbiye getirmeye başlamıştır. Yani bu ne demektir? Umre için veya hac için o cihetten gelen insanın niyet edip ihramını giydiği yerdir. Yani o mıntıkadan o bölgeden veya o sınırdan itibaren nedir? Artık niyetini getirir. ihramını giyer ki kesinlikle ve kesinlikle Umreye veya hacca niyetlenen bir insanın e, o bölgeyi ihramsız ve niyetsiz geçmesi nedir? Caiz değildir. Mikat bu şekilde. E, bilmiyorum anlatabildim mi? E, mu, mikat bu. Yani o bölgeyi kesinlikle niyet etmeden ve ihramını giymeden terk edemez. Yani niyet ve ihram giyme bölgesidir, mıntıkasıdır diyebiliriz. Ki e, nedir? E, Medine ehlinin mikat yeri nedir? Zülhüleyfe bölgesidir. Ki Allah Resulü Aleyhisselam o, o bölgede durmuş, Zülhüleyfe bölgesinde durmuş, Cebrail Aleyhisselam inmiş ve o mıntıkanın, o vadinin mübarekliğine bina, ne yapmıştır? İki rekat namaz kılmıştır. Değil ki ihram namazıdır bu. Ki bazı kardeşlerim onu karıştırırlar. Sırf o şeyin e, mübarekliğine binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılmıştır. Mikatın anlamı budur. E, diğeri neydi? Say dediğimiz olay kardeşlerin Safa tepesi ile Merve tepesi arasında yedi sefer gidip gelmeye nedir? E, say denir say da budur bu anlaşıldı mı Safa ile tepe, Safa ile Merve tepesi arasında yedi sefer gidip gelmeye say denir kardeşlerim Meş'arul haram denilen yerde Müzdelife'dir kardeşlerim Müzdelife'nin adıdır ki Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır şey Allah Azze ve Celle kitabında Meş'arul Haram diye bahsetmiştir. O da Müzdelife bölgesinin adı Meş'arul Haram'dır kardeşlerim. Müzdelife, e, telbiye, telbiye dediğimiz olaylar kardeşlerim. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemize söylememizi emmetti ve kendisinin de söylediği kısaca lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyke la şerike leke lebeyk <Sessizlik> ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği ve sahabelerine de biz ve ondan sonraki Müslümanlara söylemesini için emrettiği sözdür kardeşlerim. Ki bunun hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu telbiyi duyan bütün dağlar ve taşların kıyamet günü kendisine ne yapacaktır, şefaatçi olacağını bildirmiştir. Başka var mıydı? Başka kavramlar? Evet şey bu kadar başka şeytan taşlanan başlangıcının sebebi var. Diğer ibadetlerde sebebi dayalı mı yapılıyor yoksa sadece emre dayalı mı? Yani hacın menasikini mi soruyor? Şimdi kardeşlerim şimdi bütün yapılan ibadetlerde sadece hacda değil İlla bir sebep veya illa bir, illa bir hikmet aramak doğru değil kardeşlerim. Burada yapılan şey nedir? Allah Resulü Allah'ın emrine ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine nedir? İttiba vardır. Illaki yani e, nedir? E, i̇lla bir sebep, illa bir hikmet aramak nedir kardeşlerim? Doğru değildir. Allah Azze ve Celle gücü yetenin Kabe'yi tavaf etmesi, Kabe'ye gelmesi, oraları hac etmesi nedir? Allah'ın kulların üzerindeki hakkıdır. Benim sadece ve sadece niyetim nedir? Budur. Allah Azze ve Celle bunu emretmiş, gücü yetenin gitmesi farzdır demiş, İslam'ın şartlarındandır demiş. Ve Allah da bana o gücü vermiş ve ben de o niyetle ne yapıyorum? Gidiyorum. Ama sadece hacda değil, İslam'ın bütün ibadetlerinde ee, nedir? Sebep aramak. Nedir kardeşlerim? Doğru değildir. Yani eğer Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirmişse hikmetinin sebebini biz bunu bilir ve söyleriz. Ama bildirmediğini ne yapayız biz bilemeyiz kardeşlerim. Şimdi dediğim gibi bildiğimiz olaylar var bilmediğimiz olaylar var. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ın biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlunu kestiğini görüyor. Yıldan sonra bir oğlana kavuşuyor İsmail Aleyhisselam'a ve Allah Azze ve Celle rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı taşlamaz, pardon, kurban etmesini emrediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i alıp kurban etmeye gideceği zaman ne yapıyor? Şeytan gelip ona vesvese veriyor. Kendisine geliyor, oğluna geliyor, hanımına geliyor. Ne yapıyor? Ee, İbrahim Aleyhisselam olsun, oğlu olsun, hanımı olsun ne yapıyor? Onları taşlıyor. E hikmeti buna binaen biz de taşlıyoruz deniyoruz. Ama illa bunun e, yani bilmesek de bu böyle olmasa da ne yapıyor? Biz sırf sünnete binaen, ittibaya binaen ne yapıyoruz kardeşlerim? O taşlamayı yapıyoruz. Yani sırf sünnete ittibaya binaen. Şimdi e, Müzdelife'de gecelemek, şimdi Arafat'tan ayrıldıktan sonra, güneş battıktan sonra Müzdelife'de yani Meşarul Haram'da ne yapmak, gecelemek vaciptir kardeşlerim. Ama bazı özellikle... E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalara ve yaşlılara ne yapmıştır? Bunu cevaz vermiştir. Yani tekrar minaya dönmeleri konusunda. Ama muhakkak de yani meş'arul haramda gecelemek gerekir. Arafat'ta kaldıktan sonra, güneş battıktan sonra huşu ve huzur içerisinde sakince, hiç acele etmeden yine dualarla, zikirlerle ne yapılır kardeşlerim? Müzdelife bölgesine yani Meşarül Haram bölgesine gidilir. Oraya varıldığı zaman hiçbir şey yapılmadan direkt bir ezan okuyarak ve öncelikle kamet getirip akşam namazını daha sonra tekrar bir kamet getirerek yatsı namazı ne yapılır? Kılınır. Ondan sonra ne yapılır? E, dinlenmeye çekilir kardeşlerim ta ki sabah namazı vakti yaklaşana kadar. Sonra sabah namazı yaklaştığı zaman sabah namazı kılınır. Şey e, güneş doğana kadar, doğmasına az bir vakit kalana kadar yine doğayla zikre meşgul olunur ve ondan sonra e, usul usul e, Cemretül yani büyük e, cemreyi taşlamak için ne yapılır? Mina'ya geçilir. Yine telbiyelerle geçilir kardeşlerim. E, Telbiyi hiçbir zaman unutmamak gerekir. Yani hacda, umrede bir Müslümanın yapabileceği en büyük şeylerden bir tanesini bir terbiyedir. Çünkü dediğim gibi geçtiğiniz her yer, bütün taş, toprak ne yapacaktır? Size şefaatçi olacaktır. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerin yaptığı şeyler bunlardır kardeşlerim. Ki öyle ki sahabeler o kadar çok telbiye getirilmiş getir, e, ki bu yüzden hep sesleri kısılmış kardeşlerim. Yani Bırakın sesimizde Allah'ın zihniyle kısmasındayız. Evet. Herhalde biraz anlaşıldı değil mi? Bazı ibadetleri de insan görmeyince anlayamıyorum. E, Kur'an arası verelim mi? <gülüyor> tamam inşallah. Tekrar devam ederiz Kur'an arasından sonra. Şimdi mesela... İnsanlar kitap sünnete göre namaz diyorlar. E, namazı rivayetlerde okuyorlar. Ama uygunamasını görmeyince insana bir acayip geliyor. 9'unda hacılar kesinlikle oruç tutamazlar. E, çünkü Allah Resulü selam bunu emretmemiştir. Kendisi de tutmamıştır. Çünkü hacıların hacı esnasında gerçekten bir güce ihtiyacı olduğu için ciliçenin dokuzuncu günü yani bayramdan bir gün öncenin arafa günü kesinlikle acılar oruç tutmaz kardeşler evet duydunuz ee, düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor elinizi kaldırın ayakta şöyle durun şöyle rükû edin demiyor bakın bir de orada görsellik var bazı ibadetler görünce insan daha çok kanaat ediyor. Ben mesela Allah onlara lanet etsin, şia fırkasını duyduğumda bunlar öne bir masum diye bir çocuk çıkarırlar. Birisi kenarıya geçer, komut verir, çocuk eğilir, kalkar, cemaat ona namaz kılar, kıldır, uyar derlerdi. Allah Allah, öyle şey olur mu derdim. Haca gittiğimde ee, Şiyanların bir namaz kılışına dek geldim. Öne küçük bir çocuk geçirdiler. Kenar ya da bir adam durdu. Ona bir şeyler söylüyor. Çocuk eğilip kalktıkça cemaat onu uyuyordu. Ali kibserde mutlu. Şimdi konumuzu değilik bana. Ee, i̇nsan gördüğü zaman ha demek ki böyle diyor böyle diyor. Evet. Allah herden ayırmasın. Bir Kur'an arası verelim, değil mi? Epey bir konuştuk. Evet. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Eûzübillâhi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 ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن وجوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيا راضية في جنة عالية لا تسلع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مغضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 İnne ileynâ iyyâbehüm sema inne aleynâ hisâbehüm Allahu ekber okuyayım şey şey Şimdi Valla Medine deyince böyle nedense kalbimiz ayrı bir atar. Nedendir bilmiyorum. Böyle hep ilahiler, hep böyle şiirler, hep böyle Medine üzerine yazılmıştır. işte Medine'ye varamadım gibi. Ayrı bir şey var. Nedense bizde Medine dediğimiz zaman başka bir duygu sarar kalbimizi. Valla Medine... Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü hicret ettiği yerdir Medine. Ee, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk geldiği zaman biliyorsunuz Mescid-i Nebevi inşa etmiş ve orada kılınan bir namazın bir namazdan daha hayırlı olduğunu ne yapmıştır? söylemiştir fazilet olarak. Ee, Medine'de ziyaret edilecek yerler olarak kardeşlerim söyleyeceğim ilk başta Mescid-i Nebevi. Biliyorsunuz kılınan namaz bin namazdan daha hayırlıdır. Ondan sonra Cennetül ül Baki dediğimiz yer vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ziyaret etmiş ve orada doğada bulunmuştur. Maalesef bugün orada birçok insanların çok büyük bir şekilde aşırıya gittiğini görmekteyiz. İşte oranın taşından toprağından alıp oradan medet olmak gibi ki bütün kabirlerde olduğu gibi orada da yapılacak tek şey kabir ziyareti Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapıp onun duasını okumaktır. Yani Esselamu Aleykum Ya ehle diyari minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum nelahigun eselullahu lena ve lekumun afiyyat bütün kabirlerde olduğu gibi cennetül baki bir ziyaret adabı. Kısaca nedir kardeşlerim? Budur. Ve ondan sonra Uhud dağı Vardır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Uhud dağı cennet dağlarından bir dağdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve ondan sonra e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün kendisi Hz. Ebubekir radıyallahu anh, Hz. Ömer ve Hz. Ali olduğu zaman olduğu bir sırada Uhud dağına yapar hafifçe sallanır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ayağını Uhud'a vurarak ıspıt ya Uhud der. Sakin ol ey Uhud. Sakin ol. Muhakkak ki senin üzerinde bir Nebi, bir Sıddık ve iki tane de şehit durmaktadır diyor. Ki biliyorsunuz orada Uhud savaşı olmuştur. Ve Hazreti Hamza ve onunla birlikte Müslümanlar şehit olmuştur. Ve orada Hazreti Hamza'nın şehitliği ve diğer Müslümanların kabri vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaman zaman oraya gelir ve Hazreti Hamza'ya ne yapardı kardeşlerim? Dua ederdi. Başka? Medine'nin ayrı bir sakinliği. Ayrı bir güzel. Yani Mekke gibi hiç değil. Medine nedense çok ayrı. Yani gerçekten sakinliğiyle e, ayrı bir havası var. E, bambaşka yani. Gerçekten Mekke'nin havasından çok daha başka. Bilmiyorum yani ben şu anda kelimelerle ifade edemiyorum ama e, yani inşallah da girip görmeyi nasip etsin. E, Medine çok başka yani. Peki oğlum. E, hacılar Mekke'de ayrı bir gün, Medine'de ayrı bir gün duruyorlar ve kırk vakit namaz kılmanın üzerinde çok duruyorlar. Bunlar hacil menas ki mi? Şimdi özellikle Medine'ye dair kırk rekat e, namaz diye özellikle bizim e, ben Türkleri biliyorum Türklerde meşhur olmuş bir şey vardır ki kardeşlerim bu zayıf hadise dayalı bir ibadettir. Yani her kim e, ki bunu hacin sanki gereklerinden gibi görüyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bu zayıf hadise dayalı bir şey e, işte kim metinle Mavi'de. 40 vakit namazı tamamlarsa sanki haccın menasikindenmiş gibi haccın gereklerindenmiş gibi olmazsa kesinlikle olmazlarındanmış gibi görülür. Ama işin aslına bakıldığı zaman ve sahih olarak gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim herhangi bir mescitte imamın arkasında imamla birlikte ilk tekbir yani imamla birlikte başlayarak 40 gün suretiyle e, afedersiniz 40 rekat 40 gündeyiz 40 rekat ee, yani sekiz gün boyunca kırk yakatı tamamlarsa o ne yapar diyor ee, nifaktan e, emin olur diyor. Gelen rivayet sahih olan rivayet bu. Eğer bunu mescid edevide Nebevi'de bunu e, sünneti işleyebiliyorsa ne mutlu. Ama illa bunu o Mescid-i Nebevi'de yapacak ve bu haccın gereklerindenmiş gibi bir şey nedir kardeşlerim? Böyle bir ibadet yoktur. Hacca ait bir ibadet yoktur. Allah razı olsun. Evet. Peki Harun insanlar Medine'ye geldiğinde muhakkak giderek Ali Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in mescidine ve onun kabrini ziyarete gidiyorlar. Evet. Aleyhissalatü Vesselam'ın kabri nasıl ziyaret edilmeli? Yani şeran dine uygun olarak Müslümanlar nasıl ziyaret etmeli? Ve orada sakınılması gereken bidat veya şirke giden olaylar var mı? Şimdi muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamla ve onunla birlikte olanlarda güzel örnekler var. İbni Ömer e, radıyallahu anhuma bakınız Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabrini yanında Hazreti Ebu Bekir anh ve onun yanında babası Hazreti Ömer radıyallahu anh vardır. Ziyaret ederken Bakınız hangi adapla ve hangi üslupla ziyaret ediyor. Geldiği zaman ziyaretinde gelir Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kabrisin, kabrinin hizasında durur. Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam selam üzerine olsun ey Allah'ın vasılü der. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'un kabrinin hizasına geçer. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Ebubekir der. Daha sonra kendi babasının üzerine geçer, e, hizasının önüne geçer ve "Esselamu aleyke ya Omar veya Esselamu aleyke ya abi. Ey babacığım, Allah'ın selamı senin üzerine olsun." der ve ondan sonra geçer gidermiş. Bir Müslümanın da yapması gereken kardeşlerim nedir? Sadece ve sadece budur. Başka bir ziyaretçi nedir kardeşlerim yoktur. Herhangi bir şekilde bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri dahi olsa ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam sakın ola ki benim mescidimi benden sonra bayram yerine çevirmeyiniz. E, toplanıp bayram e, yapılan bir yer haline ne yapmayınız? Getirmeyiniz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabri dahi olsa herhangi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin gayrisinden medet beklemek yardım beklemek veya oralara e, herhangi bir şekilde e, çapurt bağlamak mı dersiniz veya mektup atmak mı dersiniz yapmak kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. Maalesef bizim insanlarımızın bu konuda da ne yapmışlar aşırıya gitmişlerdir. Kendi istekleri olmuştur. Bunları bir mektuba yazıp bir zarfa koyup Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmışlardır? kabrine atmışlardır. Veya oralarda Allah'tan gayrisine dönüp ne yapmışlardır? Dilekte bulunmuşlardır, istekte bulunmuşlardır. Kimi ban istemiştir, kimi bilmem ne istemiştir. Bu şekilde ne yapmışlardır? Aşırlığa gitmişlerdir kardeşlerim. Evet. Allah Resulü e, kabrine varıldığı zaman tıpkı yapılacak şey Hazreti i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi oralara varıp Allah Resulü Aleyhisselam'ın hizasında Selamu Aleyke Ya Resulallah Selamu Aleyke Ya Aba Bekir Selamu Aleyke Ya Ömer deyip hepsini teker teker selam vermek nedir kardeşlerim? Sahabenin yaptığı e, kabir ziyareti Allah Resulü kabrine e, özel yaptığı ziyaret bu şekildedir. Allah razı olsun oğlum. Ee, peki Harun, Allah Resulü Vesselam benim kabrimle mescidim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Orada namaz kılan, cennet bahçesinde kılmış gibi olur diyor. Ee, bugün Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, kabri neredeyse mescidine ve benim tam ortasına düşüyor. Ee, peki burada namaz kılmak veyahut kıble yönüne geldiğinde e, orada namaz kılmanın hükmü ne? Nasıl bir uygulamaya gidilmiş? Normalde İslam'ın yasakları nehyetliği bir şey olmasına rağmen e, bugün Allah Resulü ve Vesselam'ın kabri mescidin içinde kalmış. E, benim mescidimle evimin arası derken Efendimiz de vefat ettiği odasında defin olması hasebiyle bu yer tam neresi? Cennet bahçelerinden bir bahçe dediğimiz çok çok büyük bir yer mi? Yoksa az bir olan bir şey mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَر۪ي min مِنْ cennetdir. Benim evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Ki bu Meccin-i içerisinde bugün yeşil halılarla ne yapılmış? Orası özellikle belli edilmiştir. Şimdi orada kılınan namaz meccin diğer yerlerinde kılınan namazla özel ayrı bir yeri var mıdır? Ayrı bir fazileti var mıdır? Onu bilmem. Ama alimler gerçekten yani onun nasıl cennet bahçelerinden bir bahçedir? E, hadisini iki şekilde tefsir etmişlerdir. Birincisi nedir? Allah, e, Allah Azze ve Celle kıyamet kop, koptuğu zaman sadece o bölgeyi ne yapacaktır? Cenneti yükseltecektir. O cennet bahçelerinden hatırladığım kadarıyla e, bu şekildedir. E, ve ikinci tefsir olarak da e, ben yine hatırladığım ee, sevap olarak acaba gerçek, veya şey olarak gerçekten cennette namaz kılmış gibi bir e, ecri vardır şeklinde ne yapmışlardır ee, tesir etmişlerdir ee, şimdi kabrin Allah Resulü Aleyhisselam'ın e, mescidinin içine girmesi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam e, orası Ayşe Anamızın eviydi ve peygamberler öldükleri yerde ne yapılırlar defnedilirler onların sünnetiydi. Ki o biliyorsunuz Ayşe anamızın evinde vefat etmiştir ve sünnet gereği ne yapılmıştır? Oraya defmedilmiştir Ve başlarda tabi ki bu Mescid-i dışındaydı. Ama Mescid-i Nebevi'nin binaen ne yapmıştır? O Mescid-i içerisinde ne yapmıştır? Kalmıştır. Yani buna dair bilmiyorum ben. E... Duada eller açılarak mı dua ediliyor yoksa insan istediği gibi dua edebiliyor. Şimdi duada elleri açmak vardır. Neden Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kulum diyor ellerini açıp diyor bana dua ettiği zaman ya Rabb ya Rabb dediği zaman ben onu geri çevirmekten haya ederim diyor. Duada elleri kaldırmak vardır her zaman, böyle namazlar nakabinde topluca, böyle ellerini kaldırarak, birisi amin diyor, herkes amin diyor, birisi bir şeyler diyor, hep söylüyor. Bu tip mi yoksa zaman zaman mı? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam hiçbir zaman toplu bir şekilde, bugün yapıldığı üzere toplu bir şekilde tesbih çekme veya toplu bir şekilde amin verip dua şey, ne yapmıştır. Ne yapma? Kesinlikle böyle bir sünneti Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoktur. Ama doğada elleri kaldırmak vardır. Ama toplu bir şekilde o şekilde sürekli yapma gelen bir şey yoktur. Allah'a Allah. emanet Allah Evet. Yani haccın menasik olarak Medine'de bir insan Medine'ye gitmese de yine de haccın yani menasiki hac yerine getirir. Kardeşlerim kardeşlerin hiçbir alakası yoktur. Yani bir insan Medine'ye hiç uğramadan direkt Haccını yapsa, hacc nedir? Geçer dedir. Çünkü haccın tamamı, Kabe-i Tavaf olsun, Say olsun, Arafat olsun, Müzdelif olsun, Mina olsun, tamamen Mekke ile alakalı bir şeydir. Yani bir kişi Medine'ye gelmese de, nedir? Haccı kabuldür. Yani şeyin, nedir onun ismi? Haccın, Medine'nin hiçbir alakası yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu üç mescit dışında başka bir yere sefer amaçlı yola çıkılmaz dediği, üç yerden bir tanesi biliyorsunuz Mescidine'dir. Yani oralara gidip de Medine'ye uğramak tabi ki olmaz. Ama e, dediğim gibi Hacc'ın Medine'yle ile hiçbir alakası yoktur kardeşlerim. Allah razı olsun. Peki orada e, kurban kesmeye gücü yetip de orada gücünü kaybeden, kurbanını kesemeyen ne yapar? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi eğer gücü yetmiyorsa üç gün Mekke'de e, olmak üzere ve yedi günde kendi belgesine e, vatanına memleketine döndüğü de olmak üzere toplam 10 gün ne yapar ona binaren oruç tutar ona bedel olarak kurbanına bedel olarak Allah razı olsun evet kardeşler inşallah bugünlük günlük bu kadar yeter ee, İslam'ın şartlarından bir tanesi haç üzerine bir söyleşimiz sohbetimiz oldu Allah razı olsun Harun bilgileriyle, gördüğü deneyimleriyle bunları aktarmaya çalıştı. Rabbim emrimizi artırsın. E, amel etmeyi nasip etsin. Bir de uçaklar olsun, diğer vasıtalarla gidenler olsun, hangi ülkeden insanlar gelmişse onların e, konuştukları, okudukları dillerde okudukları e, o taraflarda Haç Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Haç nasıl yapılır, Umre nasıl yapılır gibi kitaplar da dağıtılıyor. Hala devam ediyor abi değil mi? Evet, evet. Biz çünkü gittiğimizde, havaalanına indiğimizde daha kapıdan çıkmadan orada görevliler ellerimize ona yakın küçük ince ince risaleler verdiler. İşte Mekke'nin fazileti, Medine'nin fazileti İhramla ne yapar? Ünge nasıl yapılır? Haç nasıl yapılır? Adım adım bu şekilde anlatan küçük proşürler kitaplarda hazırlanmış. Ee, hakikaten çok güzel anlatıyorlar. Onlardan da istifade edilir. En azından bir heyecan geçmiş olur. Hac kaç, kaç günde yapılır? Evet. Haç kaç günde yapılır? Bir ay kalanlar var. Haç toplam en fazla beş gündür. Haccın normal farizasının yerine geçirildiği gün. Zil-i 8. günü, 9. gün, bayramın 1. günü, 2. günü ve dilerseniz 3. gün toplam 5 gün yapar en fazla. 1 ay kalanlar da daha fazla kalabiliyorsa ne mutlu yani. Ama normal en fazla 5 gündür. Miramlı iken eşya küçük çantada taşınır mı? İsterseniz büyükleri de taşıyabilirsiniz. Sorun yok. Allah razı olsun hocaya sormuşlar hocam tabutun neresinde gideyim içinde gitme de neresinde gidersen git diyor ekrem ister küçük ister bir... <gülüyor> nasıl taşı sen taşı kardeşim taşı da sesliyet <gülüyor> hacda diğer ibadetlerin hilafını hacda ve umrede sesli olarak le le Beyke haccen diye e, ne yapılır ee, şey yapılır, e, niyet edilir. Tavaf esnasında zaten e, inşallah e, gidersiniz görürsünüz kardeş, Ekrem kardeş tavaf esnasında Çantanı zaten e, tavaf esnasında zaten girdirmiyorlar. Herhangi bir çanta e, ne yapıyorlar? Haremin meçhide sokmak yasak. Çünkü gerçekten büyük izdahama sebep olur ki insan zaten normal haliyle bile yani, çok olarak, tabi kesinlikle girdirmezler. Yani hac ve umre, hac ve umre için. diğer ibadetlerde kardeşler kesinlikle e, niyet ne yapılmaz dil ile dillendirilmez söylenilmez çünkü kalbin e, niyetin mahalli yeri kalptir kardeşler evet e, olsun Ekrem cemrelere gitmekte olsun e, oralarda görevli insanları koymuşlar onlar insanların elinde Herhangi bir poşet, eşya, şu oldu mu? oraya sokmuyor. Şimdi daha önce iki sene önce buradan e, insanlar büyük büyük çantalar taşıyorlardı. Mina'dan e, geldikleri zaman e, ve o yüzden gerçekten çok büyük izdihamlar oldu ve e, gerçekten o yüzden ölenler oldu. Çünkü adam etmindeki çantasını düşürüyor. Onu sahip çıkmak için işte ona atılıyor derken o düşüyor onun üstüne düşüyor derken gerçekten e, ölümler oldu o konuda. Çantayla, dikişle bir alakası yok. Çünkü o elbise değil yani. Çantanın elbiseyle bir alakası yok. Şu anda sizin sorumlu olduğunuz, e, altınıza ve üstünüze giydiğiniz nedir? İhram elbisesidir. Önemli olan onda dikiş olmamasıdır. Ya da ise ayakkabınızda dikiş olmuş veya kemerinizde dikiş olmuş hiçbir sorun yok kardeşim. Evet. Hac yapmaları. Hac yapmaları uyuyor tabi yapılır tabi umrenin hacla hiçbir alakası yok tabi istediğiniz zamanda gidecek ne yapabilirsiniz Allah sizden de razı olsun efendim. ne yapabilirsiniz umrenizi yapabilirsiniz evet bir de en önemli belki meselelerden bir tanesi çoğu hacının bundan haberi yok İhramdayken sadece ihram giyilir birçok ki zaten bu erkek için geçerli. kadın ihram elbisesidir. İhramda sadece üstte ve artı altı iki parçadan oluşan bornoz tipi e, dikisiz e, ihram giyilir. İş çamaşırı giyilmez. Maalesef Türk hacıların tamamı e, ben çoğunda gördüm. E, iş çamaşırlarını giydiğini üzerine ihramı giydiklerini söylüyor. Harun bu konuda ne? Şey, Tabii, erkeğin e, ihram elbisesi sadece o iki parçadan oluşur alta ve üstüne giyilen e, bez parçasından beyaz bez parçasından oluşur e, ve alta hiçbir şey ne yapılmaz kesinlikle giyilmez ama kadına geldiğimiz zaman kadın normal elbisesi onun için nedir? İhram elbisesidir özel bir elbise kadın için nedir? yoktur ve kadın illa da beyaz giyecek diye bir şeyde nedir arkadaşlarım e, herhangi bir şart yoktur eğer e, erkek altına herhangi bir şey giyerse e, kurban gerekir. Yani eğer ihramın dışında herhangi bir şey giyerse ona ceza olarak kurban gerekir. Evet arkadaşlar. Koyun kesmesi gerekir. Evet, mesela bir tanesi rahatsızdı. E, girmesi zorunluydu. Gerçekten giymesi gerekiyordu. Biz onun yerine ne yaptık? Peki, e, ona bedel olarak Kurbanlı kurbanını kestik. Özürlüydü çünkü giymesi gerekiyordu. Ve kurban keserek onu ne yapmış olduk? Def etmiş olduk yani. Başkasının yerine hacca gidilebilir mi? Tabi gidilir. Bunun delili nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacca niyet ettiği zaman yanında bir tanesininle beke an şubrme diye niyet ettiğini duyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şubrme kimdir diyor? Benim kardeşim veya yakınımdır veya akrabamdır diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen kendi yerine hac yaptın o da hayır diyor önce kendi yerine, yerine yap ondan sonra ne yap diyor şu dürümenin yerine e, hacını yap Ki bir kişi başkasının yerine hac yapabilir hac yapabilir onun yerine niyetlenebilir yalnız öncelikle kendi adına e, hacını daha önce yapmış olması şartı ile eklem bir soru soruyor hacım mı diyecekti hocam mı diyecekti herhalde hocam demek istiyor Kadınlar şu an tavaf yaparken yüzünü kapatacak mı? Mahremden dolayı. Yani biz biliyoruz ki kadının örtüsü, kadının her tarafı avrettir. Ele eldiven, yüze peçe takacak. Ee, kadının da giysisi, ihramı olduğuna göre haçta ne yapacak? Haçta kadın yüzünü açıp eldiven giymesin hadisine binaya böyle evet. nasıl davranacaktır şimdi Ayşe anamız radıyallahu anh'a Allah'ımdan razı olsun e, ihramı giydiği zaman yüzünü açmış yalnız e, tabi deve üzerinde e, ilerden yabancı erkekler geldiği zaman ne yapmıştır yüzünü kapatmıştır kardeşler bu bizim için en güzel örnektir yani, Ayşe anamızdan evet kadınlar Yüze peçe vurmaz, eldiven takmaz ama erkekler geldiğinde, erkeklerin yüzünü görebilecek mesafeye geldiğinde yüzünü örter. Parasını annen ya da baban vermiş ve kendi yerine gitmeni istiyorsa ve benim kendi yerime gitme durumum yoksa yine de öncelik bana mı olmalı? Tabi her halukarda şart öncelikle kendi yerinizi yapmamış, yapmış olmanız gerekir. Kesinlikle kendi yerinizi yapmadan e, başkasının yerine hac yapamazsınız. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi olarak meşhur olan hadis çok açık. Önce diyor sen kendi yerine yaptın mı? O da hayır deyince önce kendi yerine yap, ondan sonra ne yap diyor? E, başkasının yerine yap diyor yani kesinlikle kendi yerinize yapmadıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselam dediği gibi başkasının yanına hac yapamazsınız. Aynı zaman diliminde iki hac yapılabilir mi? Tabi birisi uykuda olabilir Musa birisi de gerçek hayatta o zaman olur. Yok tabi öyle bir şey olamaz. Yani bir anda mesela eğer siz öğle namazı kılıyorsanız öğle namazı o aynı zamanda sizin için ikindi namazı olamaz. Evet. Yanlış sordu galiba soruyu. İstersen e, soruyu bir aç Musa. Hayır. Şimdi mesela diyelim ki bu sene kendi yerine gitti. Önümüzdeki sene ne yapar? E, başkasının yerine gider. Yani de soru bu şekilde. Yani Musa'nın sorusu zannedersem şöyle. Bir kadın var. Ramazan ayında orucunu tutamadı veya bir yolcu tutamadı. Aleyhisselatü Vesselam Şevval'den 6 gün oruç tutan Ramazandan Ramazan ayını tutup Şevval'den de 6 gün oruç tutan bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap alırdı Şimdi Musa'nın sorusu zannedersem ben hem borcumu tutayım hem de Şevvalat niyetindeyim. İkisinin iki de olur mu? El cevap olmaz. Borcunu da tut. Şevval'i de tut. Önce haccını yap ondan sonra Allah izin verirse sen iyi, onun yerine de yap, onun yerine de yap. Oldu mu? Tamam. Evet. Herhalde Fevzi Ümre'ye gideceksin. Öyle mi Fevzi? Önce bir Ümre'ye gideyim, bir keşfedeyim diye, sonra haç mı diyorsun? Hadi bakalım. Ama bak alışkanlık yapılmış, haberin olsun. Evet. Gümreğe bir gitti adam bulup buluşturup yana gidiyormuş haberin olsun. Ee, peki Harun halk arasında şöyle söz var. Ee, bir çocuk babası hacca gidemeden kendisi hacca gidemez derler. Ee, babanın durumu iyi değil. Ee, Oğluna da hac farz olmuş. Ee, böyle bir durumda yani bu sözün aslı var mı? Şimdi Allah Azze ve Celle haccı güç yetenin yüzüne farz kılmıştır gücü yeten herkes ne yapar gider bu kadar evet Allah razı olsun tabi ama halk arasında şuna bak babası var babası gitmemiş oğlu hacca gidiyor derler var mı sizin oralarda da hocayla oğlu bir gün eşeğe yükleri koymuş pazara gidiyorlarmış karşıdan mesleği gelmiş var var bizim buralarda var ya hoca demiş kocaman eşek niye koca adam çocuk yürüyorsunuz eşek boş boş gidiyor hemen hoca binmiş çocuk yürümüş biri gelmiş ya zerre kadar çocuk yürütülür mü hoca onu almış ondan sonra birisi gelmiş şuna bak hem yük hem koca adam hem çocuk bindi hoca inmiş çocuğu bindirmiş biri gelmiş şuna bak koca adam yürüyor çocuk biniyor bir şık kalmış ormandan geçiyorlarmış ağaçları kesmiş eşeğe ters çevirip ayaklardan bağlamış sıtlarını almışlar tam bir suyun üzerinden geçerken eşek suyu görüyor debeleniyor bunlar da baş edemiyor eşek gidiyor yük de gidiyor çocuk bağırıyormuş baba yük gitti eşek gitti tabi oğlumdur. elin aklıyla yola çıkarsan eşek de gider yük de giderdir. Halk arasında çok sözler var. Ama sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeliydi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşte dedim mi, eşek hikayesi ondan anlattım Ebu Bey de. olan var evlenecek. İşte kız var. İşte gönderilecek. Kızı bir satayım da öyle gideyim der. Ondan sonra ya da emekli olayım da Allah izin verirse ikramiyeyi aldım mı ilk işim hacca eder adam. İşte onun için eşek fıkrasını anlattım ben. Halbuki burada aynen namaz bablarında olduğu gibi nasıl ki o namaz insanı her türlü fahşadan koruyorsa nasıl ki insanı bir nehre giremiş gibi günde beş sefer temizliyorsa hac da insanı anasından doğduğu gibi tertemiz kılar. Ve üzerine farz olup da hacca gitmiyorsa bir adam ha Yahudi ölmüş ha Hristiyan hiç fark etmez diyor aynen namazın terkinin insanı İslam'dan çıkardığı gibi bütün pisliğin içine e, müşrikler pisliktir o kadar dediği gibi Allah Azze ve Celle kitabında hacın e, farziyetinin tehiri de insana çok büyük bela getirebilir. Düşünün o an insanın öldüğünü düşünün Allah muhafaza Allah hepimizi mağfiret etsin Haçtaki farziyet, yol emniyeti ve gitmeye gücü yeten. İnsan şöyle bir düşündü mü hacca gidiş gelişi ve gücün yetip, yetip yetmeyeceğini de herhalde hesaplayabilir. Ama Endonezya'ydı zannedersen benim haçta gördüklerim. Onlarda çok güzel bir adet oluşmuş kardeşlerim. Orada evlenen birisinin kızın nehri hacca gitme. Adam sözü kesiyor, yakın akrabalarıyla falan hep birlikte hacca gelirler. Ee, haçtan sonra düğünler olur. Cumhur Cemaat hepsi oradadırlar. Acayip insanlar. Hepsi beyaz giyiniz. Şöyle bir baksan, bunlar hangisi diye şaşırırsın. Hepsi aynı tip. Tek tip. Böyle küçük boylu, zayıf bir acayip insanlar Allah hidayetlerini artırsın ilginç bir uygulamaları vardır maalesef bizim Türkiye'de daha bu alışkanlık pek yok ama e, benim hashtag izlenim Avrupa'da yaşayan Türklerin orada ayıracak çoluk çocuk hep gelmeleri var elhamdülillah bu Avrupa'da alışmış alışılmış hamdolsun İnşallah bu uygulanma Muhammed Hürmeti'ne tekrar döner. İnşallah incitmezler. Yani her insanın ters aksi zamanı vardır Ebu Bey'de. Şeytan da haçta insanın en sesinde gezer. En milayim adamı bile orada şöyle bir dokansan at gibi depar adamı. Çünkü iblis boş durmayacak. Anladın? Sadece onun için De, değil mi dedim mi? At gibi depar adamı. Çünkü oradaki senin geçirdiğin bir hafta e, haccı memrur olması senin anandan doğduğun gibi tertemiz olmana sebep. İblis bundan razı olmaz. Aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldin misafir. Çaylar, kahveler bugün Hüseyin Bey'den. herhalde evde işler karıştı Ekrem ben karışmam o işe evde herhalde işler karıştı <gülüyor> ben karışmam arkadaşım. hayat arkadaşına bu ol uçtu ne ederse net götür kasap olarak mı götürün bulaşıkçı olarak mı götürün nasıl götürürsen götür hayat arkadaşım. sonra paşığın etini yer haberin olsun kandırma ha ben önce bir gideyim ben bir göreyim oraları sonra beraber gideriz diye kadını kandırma bak <gülüyor> Allah her ikinize birlikte gitmeyi nasip etsin sen önce bir git önce bir keşfet oraları bir bak bakalım bir. işte beraber gidersek hanımda şurada gezeriz şurada kalır şöyle deriz diye sen öyle bir kandır bakalım ben sana inciler getiririm güzel kokular getiririm hadifeler getiririm işte dersin, tamam? <gülüyor> La ilahe illallah. Ne bir gün hurma pazarına doğru gidiyor. İki tane ihtiyar, ıkışa ıkışa gidiyorlar böyle. Bir baktım, ellerinde battaniye böyle hamal gibi olmuşlar. Ter yürübünmüş böyle. La ilahe illallah. Şöyle baktım, amca nelerlisin dedim. Hem şerim çıktı. Allah ıslah etsin seni dedim. Et yiye yiyeyi et ekmek kafalı olmuşsun. Lazay dedim. Şu yaşa kadar yaşamışsın ha yaşamasın. Haşria görünce bari şu ticareti bıraksan. Rahat rahat bir gitsen. Şöyle bir ibadet etsen. Yani inanın mescidi neyin <gülüyor> kapısına geliyorlar? Askerler koymuyor. E, Sıkların aynı kaplumbağa gibi şey. Yükleri. Ne adam koymaz tabi içeriye sırf yüküyle geldiği için içeride namaz kılmayıp dışarıda kılanlar var biliyor musunuz alışveriş haram değil kardeşler ticaret helaldir haç ibadeti farz olduğu gibi ticaret haram değil insan yapacak Canım her şeyin bir ustumu var ya yani. hatta garip kocanın ben orada alışveriş yerlerinin çoğunda oturup dinlemişimdir böyle izlemişimdir nasıl birbirine lanet ediyorlar kavga ediyorlar ihtiyarları görsen niye biliyor musun niye biliyor mu kardeşler bir tahmin edin şimdi herif kendi yiyenlerini alıyor aleyküm selamlar kadın da kendi akrabalarına ikiniz de 60-70 yaşına gelmişsiniz aleyküm selamlar aleyküm selamlar aleyküm selamlar Hoş geldiniz. Vay ona sen şunu aldın, vay buna bunu aldın, vay şöyle ettin. İnanın öyle kavgalar var ki. Hele bir de böyle e, Mina da olsun, bazı yerlerde olsun çok güzel manzaralar var. Allah razı olsun. Amin. İnsanlar böyle grup grup oluşmuş, işlerin hatıpları öne geçmiş yalvar ediyorlar, ağlıyorlar, Rablarından mağfiretti diyorlar. İnsanlar da topluca onlara uyuyorlar. Çok hoş ortamlar var. Hakikaten gidince görürsünüz. Hep tek bir ses, tek bir nefes. Yani Allah'a yönelme çok ayrı bir olay. Amin. İzmâ. Rabbim hepimize tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin. Rabb'ın ümreye, hacca niyetlenmeyi, oralara varmayı, oraları görmeyi, o ibadetleri yapmayı nasip etsin. Hakikaten çok ayrı bir duygusu var. Yani düşünün nasıl bir insan e, sabahı iplen çekiyor, güzel bir abdest alıp Rabb'ın huzuruna dönüyorsa, Ya Rabb beni bağışla deyip ona kıyam ediyor, rükü ediyor, secde ediyorsa, kalbinde bir huzur vücudunda bir huzur ve selam verince nasıl kendini böyle arınmış hissedip Rabbine boyun eğen teslim olan yani imanı artan birisi oluyorsa inanın haç da böyle oruç da böyle, hepsinin ayrı bir güzelliği var temiz ne demek kardeşlerim yani yeni doğan bir çocuk günahı var mı aynen diyor hacı yapan da öyledir diyor aynen böyledirdir. Rabbim bizi onlardan fıtsın. Evet. Böyle işte. Rabbim anlayanlardan eylesin. Ne diyeyim? Gidelim inşallah ya. Topluca gidelim. Değil mi? Hep beraber... Hocam gidecek arkadaşlar için Riyalı burada almam söylendi Orada daha pahalıya veriyorlarmış Dolarla gidersiniz daha karlı çıkarsınız Evet Ödüm eklem amin, amin Allah razı olsun yiğit amin. Rabbim hacımızı Haccime ebri eylesin Ama hakikaten oradan bambaşka İnsanı yumuşatıyor duygularını değiştiriyor gönlüne bir ancayip duygular veriyor o da çok bambaşka amin ecmain evet haçtan alakalı konuşmak isteyen bir şeyler demek isteyen anıları olup anısı olan anısını anlatmak isteyen Allah izin verirse haçtan sonra ömrüye gidelim muhammed Fevzi'yi de yanımıza alalım. Ama onun boyu küçük kardeşim. Şimdi bizim aramızda da pek küçük düşer. Değil mi? <gülüyor> Hele misafir olursa ha, misafirlerin ikisini birbirine bağlarız bak o olur işte. İkisi tam böyle üst üste koyduk mu tam bize göre olur. Tamam. Tamam. Ekrem de yanımızda inşallah. Haçta merakalı muhakkak herkesin anısı vardır ya misafir seni araya alacağız sen Muhammed Ümmet'iyle benim aramda gideceğim, yanında da Fevzi olacak millet bizi gördü mü kaçar zaten kardeşim hoca şimdi Muhammed Ümmet'i Hüseyin İsa üçünü şöyle bir durun diyor duruyoruz <gülüyor> Keyfinden bir gülüyor bir gülüyor tabi kilo da şeyde dengeyiz ya <gülüyor> la ilahe illallah evet ee, haçla alakalı giden arkadaşlar varsa anıları varsa anlatsın. İlk anıyı biz Harun'dan bir alalım bakalım. Muhakkak anısı vardır. Aklıma gelen bir şey vardır. Şimdi ben ilk Cemralara gittim ilk hacımda. O zaman 20 yaşındaydım. Yani ben ...on sene önce yaklaşık... Ee, ...yani gerçekten... ...öyle bir yer... ...öyle bir mahşer yeri... ...şimdi insanlar böyle tek parça halinde... ...giriyorlar... ...yani bir girişleri var bir de çıkışları var... ...ve <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten yani... ...saç baş dağılmış böyle... Üst ...bir tarafta kendi bir tarafta... ...adeta bir savaş alanı... ya ...ben böyle bir şey görmedim... ...gerçekten yani bazen böyle... Hani eskiyi anlatan e, savaşlar olur ya. Gerçekten öyle bir e, şey yani. Öyle bir e, sahne. Öyle bir şey. Özellikle e, görmüşseniz Endonezyalılar vardır. Böyle küçük küçük insanlardır. E, böyle boyları böyle bir buçuk metre geçmez herhalde. Ortalama sanki böyle aynı tornadan çıkmış gibi <gülüyor> hiçbirini ya. böyle ayırt edemezsiniz. Boylar şey neredeyse aynıdır. Kino. Kadınların dudakları boyalıdır. Boyadan değil, onlar biraz şey yaptığı için, kuruduğu için onlar böyle şey sürerler. Dudak kremi sürerler. Allah Allah. Öyle. Hmm. Kuruyor onlar için şeyleri. Yani böyle Endonezyalılar vardı böyle aynı tip böyle aynı torunlar çıkmış gibi. Hemen hemen hepsi aynı boy, aynı kilo neredeyse. Yani hep beyaz giyinirler. Hep beyaz giyinirler. O kadar da böyle mülayim insanlardır ki Kabe'de falan tavaf ederken ellerine su alırlar veya sprey alırlar, yüzünüze sıkarlar böyle. O kadar da mülayim insanlardır. Ama gel gör ki böyle taşlama bölgesinde maalesef en çok ezilenler de onlar. Çünkü küçük oldukları için. Bir de Afrikalılar vardır. Böyle maşallahları vardır. Böyle uzun boylu babayet insanlardır. Böyle taşlamaya girecekleri zaman böyle omuz omuza girenler böyle maşallah süpürürler yani. Ezer götürürler Allah korusun. Yani hac bölgesinde hac yaparken en çok şey yaptığım yani zorlandığım bölge şeydi gerçekten taşlama bölgesiydi. Bir ara hatta benim de terliğim çıkmıştı. Dediler kesinlikle ama terlik mi çıktı bir şeymiş. Sakın dönme sakın yere şey yapma çünkü bir daha kalkamazsın. Terliğim düştü. Ben de yani o şeyle aldım ama nasıl aldım nasıl çıktım. <gülüyor> bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Yani Allah yardım etsin. Allah gitmeyi nasıl versin Amin abi. Allah olsun. Yani çok arayın. daha kolaylaştı. Şimdi Ondan sonra inşaat şeyini gördüyseniz gerçekten şu anda iki kat yaptılar ki beş kata kadar tamamlayacaklar. Gemi şeklinde yaptılar. Gerçekten çok daha kolay oldu. Çünkü ölümler, ezilmeler maalesef o bölgede oluyordu. Ve insanımız maalesef çok aşırı cahil o konuda. Ve dediğim gibi ben orayı bir savaş bölgesi olarak gördüm. Ve insanlar sanki o niyetle orada bir düşman var. Eline işte şemsiyeyi alan, eline kocaman kocaman taşları alan... Allah Allah cihada gidiyor böyle orada bir şeytan var onu öldürecek kafasını kıracak. Halbisem yani öyle kadar da geriden taşı atıyor ki yani Allah korusun bizim kafamıza taşlar yağıyordu ki yaralananlar oldu yani şemsiyeler atıyorlar. Allah kursun şemsiyenin ucu birine değerse kafayı, gözü yara deler geçer yani. Ki orada yaralananlar oluyor sanıyorsunuz böyle savaşa gidiyorsunuz maalesef bu da bizim insanlarımızın Müslümanlarımızın cehaletinden dediğimiz gibi orada yapılan şey sadece ve sadece nedir? Timsali bir şeydir o yüzden e, huduyla yapılması gerekiyor ama maalesef ölenlerimiz de orada ölüyor ezilenlerimiz de ne yapılıyor? orada eziliyor e, maalesef bizim cehaletimizden bizim e, nedir? Bilmememizden e, kaynaklanan bir şey Allah Azze ve Celle her ibadeti sünnete uygun yapmanızı nasip eylesin kardeşler. Amin, amin. Allah razı olsun. Ben de bir anımı anlatayım. Bir gün tavaf yapıyorum Kabe'yi. Göğsüme bir dirsek geldi kardeşler. Nefesim kesildi böyle. Fevzi diyor ya ben Müslümanın arkasında giderim diyor. Sen gel gel. Valla ben bebe gibi kalıyorum ama Afrikalılar var bir dirsek geldi ana dedim böyle bir dirsek atayım dedim eyvah hastayım dedim vazgeçtim ama adama nasıl hareketi yaptıysam o bana dirsek vuran var ya bir pıstı böyle <gülüyor> ben artık kendi acımı bıraktım <gülüyor> artık gırmaya başladım ama bir dirsek attı bana yani nefesim kesildi inanın orada bir düşseydim herhalde üzerimden bir sürü geçmişti yani. La ilahe illallah. Hakikaten haçta adamlar öyle bir gidiyor ki kardeşler hani bir adama e, denizde yüzme böyle yapılır diye kulaş dersi verilir ya böyle ellerini şöyle şöyle edeceğim diye adam böyle yara yara gidiyor. Arkasından herhalde zenginler gidiyormuş. Bana bir çaktı ama ben neye vuradığımı şaşırdım. Dedim elhamdülillah nasıl bir işte ama sen dua et dedim haçtayız bir de yine taraftaydım tam böyle Kabe'nin duvarına geleyim hadi şurada bir durayım bir dua edeyim bir kalabalık geliyor beni atıyor yüz metre bir iki üç derken Allah razı olsun orada askerler var Kabe'nin kenarlarında örtün hep böyle nöbet tutuyorlar izdiham olmasın Birisi beni keşfetmiş her seferinde oraya gelmeye çalıştığım herhalde. Nasıl bileğimden tuttuysa beni bir çekti Kabe'nin duvarına bir yapıştım. Şimdi askere mi kızayım, burnumun ağrısına mı kızayım şaşırdım. Adam beni nasıl çektiyse böyle bir de yüzüme bakıyor <gülüyor> böyle benim burnum kıpkırmızı oldu. Artık seslenmedim. Yani bir de başıma böyle geldi herhalde. <gülüyor> Bu da bizim şeyimiz. Orada bayağı bir durdu. İki tane Türk durmuş muhabbet ediyorlar. İşte bak diyor şu Türk, şu Zemzi. Kimse kimseyi anlamıyor. Ulan Kabe'nin duvarının dibinde bulamadığınızda bunu koltukuz lan. Ama Türk'müş lan biz bunu Harap zannettiydik diyor. Yine bakayım tavaf edin. adamla bir başladılar. <gülüyor> aleyküm selam kardeşler aslında e, benim de haçta çok gördüğüm yanlışlıklar e, üzüntüler var da ben hayırlı anlatmayı seviyorum Allah hayırdan bizleri ayırmasın güzellikleri gündeme getirelim e, kolaylaştıralım müjdeli nefret ettirmeyelim önemli olan bu yoksa çok yanlışlıklarımız var yani Cahilliğin getirdiği çok çirkin davranışlar var. Ama hakikaten güzelliği gündeme getirdikçe insan da içindeki güzellik duyguları debreşir. İnşallah bunları düşünelim, bunları yapalım. Yoksa e, çirkinlik her zaman hazır. O bizim işimiz değil. O bizim işimiz değil. Hep güzele talip olalım, güzeli yapalım Rabbim da bize onu nasip etsin Hı. ama ben e, şeydine Nadayken çok meydana oturup bütün milletleri izledim ama Allah'ım Rabbim neler yaratmış neler neler şöyle bakarken bir insanlara oturdum bakıyorum bir kadın çıktı karşıma inanın rüyamda görsem yine korkarım kim siyah böyle? Bir gün karşıma bir çıktı böyle ben endemözülerini seyrediyordum, bakıyordum böyle oturdu kadın bir çıktı karşıma böyle la ilahe illallah dedi. İnanın bir çeşit insan var. Yani hani hadis şerifte kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de arasında bir renk diyor ya. İnanın vallahi en vay çeşit böyle. Yani. O türün, hakikaten Rabbim'in yarattığı, şu insanlara bakayım dedim. Kimine bakıyorsun? Böyle dikkatli baktın, adam hemen bir tebessüm. Dil yok ya, kafayı yiyor böyle. Kimi, selamun aleyküm diyor. Var var, onlar zaten güneşi de gördü mü, kıpkırmızı oluyor garibin. İyice kızarıyor zaten. O ayrı bir kızarıklık oluyor. O ayrı bir kızarıklık oluyor. Acayip insanlar. Bir de kardeşler en çok dikkatimi çeken paçta e, aslında güzellikleri anlatayım dedim de o kadar çok dilenci dediğimiz insanlar geliyor ki yani la ilahe illallah o vücut hareketlerini falan bir acayip yapıyorlar. Onları da baya bir izledim. Şimdi vesaire bitince bir bakıyorum ayağı yamuk, eli yamuk olan şöyle bir ayağını bir silkeliyor, şöyle bir spor hareketi yapar ya da kafayı gözü bir sallar. Adam bakıyorum benden sağlam bir yürüyüp gidiyor. Alekipsalem var ah mutlu hoş geldin Kemal. Ama tabi orada müşteri bol, 24 saatte mesai var. Adam çökyüzü veriyor hemen. E tabi orası da mübarek bir yer. İnsan kendini <gülüyor> affettirmek istir. <gülüyor> valla gönül olsa da şimdi fırsat olsa bir daha hacca gitsek ya valla Allah istedikten sonra niye olmasın ki <gülüyor> valla ne olur be ya inanın benim hacca gitmem var ya hiç aklımın kenarında yokken oldu millet gelirdi hep hocam bu ne hocam şu ne gelip gelip sorular sorarlardı her meselede anlatırken burukluk çekmezdi mi iyisi hacca geldi mi e, inşallah Allah hepinize nasip etsin hepinize nasip etsin hacca geldi mi kardeşlerim niyeyse içinde bir burukluk olur yani bir üzüntü olur hatta dükkan boşaldı mı ee, oturup ağladığını bilirim yani hakikaten yani Allah razı olsun damadımdan bir de Almanya'da yaşayan Seyfettin Çiftçi diye bir kardeşim var Allah onu da cennetine koysun yaptığı bütün hataları Rabbim affetsin alimlerden etsin görseniz çok tanışsınız hatta burada bazen yayınlıyorlar kardeşler Ebu Enes'in Tevhid gibi şeyleri var sohbetleri. Ben çok severim o kardeşimizi. Hakikaten siz de tanırsanız çok seversiniz böyle ufak tefektir sevimlidir, çok konuşur ufak tefektir derken benim haber var yani. Yani ben 47 numara ayakkabı giyerim o da 47 giyer böyle bedenlerimiz böyle 65 falan o civarı kilo yüzün üzerinde o da öyle maşallah öyledir yani ama haçta maşallah var hiç yayan leppek Allahümme leppek bir de Talha hocamız vardı Allah selametlik versin <gülüyor> tam ekiptik vallahi. elhamdülillah tam ekiptik Talha hoca bir yandan Seyfettin ben Almanya'dan bazı kardeşler vardı damat vardı haram vardı Hakikaten benim hacim çok güzel geçti. Ümmetin bölünme sebepleri dersi sitelerde yok. Onu katın hocam. Tamam mı? E bu şey mi? Katalım inşallah. İsmi hangisi? Sende de var mı? Amin Ejmei. <gülüyor> Hangisi o? Mustafa dönmek sürenin yaptığını mı diyorsun? Allah razı olsun kardeşlerim. Hakikaten bugün eve gelince e esindim, Bana geçmedi ya. Ee, benim elime geçmedi ama zannedersem Ahmet'te vardır. Ahmet Türk iş giriyor ya. Sende var mı? Afiyet olsun. Aslında ben FTP'nin şifrelerini vereyim sizlere e bu şey mi? atabilirseniz direkt FTP'ye atın. Ben ona link yaparım. Bütün kardeşler indirir. Veya Necmi kardeşimiz var. Hakikaten öyle Derya kardeş. Bizim Necmi kardeş var. Teknik adamımız. Merdu. Garibim şimdi uyuyordur. Değil mi Ferze? Evet. <gülüyor> ben senin FTP kullanmasını biliyorum ya bu şey mi? Amin, amin. amin Tamam. Ben sana bilahare öğretirim. Şifrelerini de veririm. Sen at. Ben Rüyam'da her gün giderdim Ebu Hatice. Ama bir kere de Rabbim nasip etti. Allah'a hamdolsun. Hep rüyalarıma girerdi hac. Hakikaten çok üzülürdüm Eee neyse canı gönülden hacı isterdim. Ama Rabbim'den hep dünyada azla geçinmeyi, az bir şeyle iktifa etmeyi ve Resulün yaşadığı gibi bir yaşantıyı istedim Rabbim'den. Hamdolsun. O da bana verdi. E, o yüzden de hacca gidecek durumum yoktu. Öyle e, üzülürdüm yani şunu da yapsam hac yapmazsam gözüm açık gider. Hep böyle düşünürdüm. Maşallah. Hatta bir gün madem geldi, rüyamda aslında bunları anlatmak hoş değildi. De, şimdi birisi koyun sürüsüne gider, bir çoban köpeğinin kulağını tutar getirir, benim de canımı sıkar. Bir gün rüyamda, Aleykümselam ve Rahmetullah, ee, Ebu Musa Eleyşari, Enes'i, Ebu Hüleyre'yi görmüştüm. Böyle bizim evden aşağı doğru gidiyor. Ee, her taraf kar, bembeyaz böyle. Öyle bir kar yağmış ki ben de yürüyerek hacca gidiyorum. Böyle tam giderlerken bir yol ağzında böyle sahabeler oturmuş, hacca giden insanlara haccı menaskini anlatıyorlar. Ee, bir topluluğun başında durdum, ben de arkadan böyle dinliyorum. Ee, Ebu Musa Emeşari, Allah kendisine rahmet etsin. Ee, böyle nasıl diyeyim? Hani bir şalvar tipi var, böyle bol, ağıta böyle aşağıya doğru iner, dizden aşağı. Böyle kalın kalın çizgiler olur, çok geniş. Öyle, sırtında böyle kalın bir abası sakalı gür, uzun hani bazı insanın sakalı böyle ip gibi dümdüz iner ya aynen böyle kafada büyük bir sarık çok ağır başlı, yaşlı olarak gördüm ve ağır ağır anlatıyordu enes'i 20 yaşlarında bir delikanlı gördüm hep bana gülüyordu ben epey dinleyip gittim, ondan sonra hac nasip oldu bana aleyküm selamlar Ableton. hoş geldiniz tabi çok şeyler vardı da anlatmak istemiyorum ee, çok ilginç bir anımdı inşallah niyetim var evet bizim burada ezan okundu <gülüyor> bizim saat var birini değiştirdik ezanın saati değişti arkadaşlar. haçtan bahsettik ki hemen Kabe ezanı devreye girdi burada evet haç bambaşka çok çok acayip başıma neler geldi hacca giderken neler neler Allah razı olsun birçok insan gitmeme sebep oldu tabi tevhidle tanıştıktan 10 bir sene sonra nasip oldu bu Bey'de nasip inşallah hem torunumu görmemiştim Allah torunumu da görmemi nasip etti torunum 4-5 aylıktı e, harca gittim e, torun Medine'de doğmuştu hem onu gördüm torunumun Medine'den ayrılırken arkamdan bakıp <gülüyor> ağladığını hatırlıyorum da böyle e, uyanırdı yanıma gelirdi şöyle bir bakardı gözünü bir ışalardı hemen yanıma gelirdi artık sakalımdan bir tutardı bırakmazdı her vakit namaza onu omuzuma alırdım. Camiye götürdüm. Millet şöyle bakardı, <gülüyor> gülerdi. O da benim omuzumda camiye gider gelirdik. Mescid-i İnşallah kardeşim ya. Allah hepimize nasip etsin. Benim hiç böyle aklımda yokken, yani hiç umudum bile yokken, Rabbim nasip etti. Yani hakikaten, hiç imkansız denilecek bir vakitte yani bir mucize gibi bir bana haç nasip oldu hiç aklımda yok gitme imkanım yok ama demek ki Allah isteyince oluyor isteyin kardeşlerim gözyaşı dökün o verir onun mülkü geniştir isteyin Kemal Türk milleti sana ne kadar ayrıcalık tanıyorsa Suud da o kadar tanıyor Veyahut Alman diyeyim. Hı -hı. Sor Abdullah bakalım. Yani. Suud'un hiçbir şeyi yok. Ayrıcalığı yok Kemal. O vatandaşlık vermez. Sadece orada doğmuşundur. Kimliğinde Nerede doğdun? Mekke'de doğmuşum ya. Anam babam işte oraya gitmiştir. Orada kalmışlar okumuşlar. E doğru da doğmuşum. Ancak hatıralarını da anlatırsın. Tamam Tavaf için abdest şart mı? Şartısa, bunu açık delil nedir der misin inşallah. Ve kardeşim sen konyanı mısın? Yazışından böyle Tamam. Bugün Haçla alakalı sorularımıza e, Harun Harun Hüseyin bakıyor. Yani damadım. Bu Harun. Tavaf için abdest şart mı? ve Eee şart olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tavaf namaz gibidir diyor ve bu hadise binaen <gülüyor> tavafta da abdest olması gerektiğini söylüyor alimlerimiz. Allah razı. Evet. evet, duydunuz. doğal olarak da abdestli olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz tavaftan sonra iki namaz vardır. Ee, onda biliyorsunuz abde, namaz abdestsiz kılınmaz. Ama buna delil olarak yani tavafın da abdestli olunmasına, yapılmasına dair delili de alimler tavaf namaz gibidir. hadisini getiriyor kardeşler. Evet. Allah razı olsun. Hacca giderken kardeşler bir heyecan basıyor. Bir heyecan. Bir ter basıyor. Havalanına gittik girdim içeriye baktım bir şey çevirmişler böyle beyaz. Adamlar soyunuyor, dökünüyor, giyiniyor. Bana dedi ki hacı dedi hemen geç şurada ihrama gir. Lan Ankara'da ihrama giriyor mu dedim. Lan bura mikat mahalle mi? Ben hacca gidiyorum. Yok yok burada ihrama gireceğim. Orada niyetleneceğim. Bir baktım. La ilahe illallah. Millet ihtiyarlar oturmuş. O elbisesini oraya atmış, o oraya atmış. Allah film, film Allah. Neyse, orada ihramı girdik, uçakla gidiyoruz, gittik. Ah Medine dediler? Herkes uçağın bir tarafına. O cama gidiyor. Tabi bir şey yok, sadece aşağıdan şey var. Abdullah istersen sesle anlat kardeşim. Belki daha hoş olur. Birbirimizi daha rahat anlarız. Ee, Harun zaten Allah'u alem dedi. Ee, tavaf da abdestsiz yapılmaz. Abdestten yapılır. Ama buyurun inşallah. Zaten sohbetimiz bitti. Buyur kardeşim. Estağfurullah. Yani anlatmak istediğiniz varsa buyurun ama e, ben de böyle biliyorum. Fakat İnşallah söz. Ben bir bakayım. Ben çünkü e, öyle olduğu inancındayım. Tabi. Yok yok ben de e, anlatmak istediği bildiğiniz bir şey varsa buyurun diye onun için verdim. Yoksa ben sıkıştırma O baktan değil yani. Öyle bir niyetimiz olmaz. Ama ben öyle biliyorum. Ama inşallah tekrar bakayım Abdullah. Sizin bildiğiniz varsa paylaşalım. Onu demek istedim. Ben zaten böyle bir soru oldu mu, kafamda en ufak bir şey oldu mu gider bakarım. Benim yani şeyim öyledir, huyum öyledir. Bakarız Allah'ın izniyle. Ondan sonra indik. Aleyküm selam ve rahmetullah. A-S-D-F-E Ha şu oyun oynarken hep A-S-D oluyor ya E-F bir ileri bir geri bir sağ bir sol diyor herhalde öyle mi? Tamam. Evet. Lazım biri öyle diyor. Ne uzatıyorsun kardeşim? Al abdesti yap tavafı diyor ya sanki. Ne olacak yani diyor. Abdestsiz tavaf mı olur diyor. Lazım öyle diyor. Tamam mı? Abdullah kardeş ama bakarız. Ben öyle demem. Benim adım Laz. Yani adım benim nüfus temel. Ama ben Laz değilim. Ama Lazları çok severim. En çok hacca gittiğimde ya şu Kabe'yi bir göreyim, bir göreyim diye içim böyle güp güp atıyor. Ya neredeyiz? Ha şimdi göreceğiz, ha edeceğiz git Allah git, git Allah git bakıyorum şimdi hani hep filmlerde e, resimlerde bakıyoruz ya Kabe şöyle şöyle amin ecma cümlemizi inşallah kardeşlerim e, üzününle, ağlanla sevininle insan gide, gide gide gide tam dibine gidene kadar Kabe'yi göremiyorsunuz öyle insanlara kolayını olsun, daha tavaf edilsin diye bayağı bir katlar yapmışlar. Kaç kat olduğu iki üç. 3 kat vardı. Ama hakikaten Kabe'yi görünce hani insanın nasıl diyeyim böyle e, baba nazardan gelse bu kadar sevinmem ya. Yani nasıl diyeyim yani bu bambaşka bir durum. Yaşanmadan insan eee Anlayamaz ya. Allah hepimize nasip etsin. Yani o Kabe'yi ilk gördüğüm an ne yapacağımı şaşırdım. Bir dudağım böyle bir büzüldü. Ağlayayım mı? Sevineyim mi? Yani insan bir bambaşka oluyor. Sonra etrafımdaki insanlar aklıma geldi. Şöyle bir insanlara şöyle bir baktım. Acaba benim gibi mi düşünüyorlar? E tabii ya herkes insan. Herkes oraya Allah rızası için geldi. Herkes Kabe'yi tavafa, hacca niyetlendi. Tabi ki herkes aynı duyguda. Ama şunu unutmayalım kardeşlerim. Rabbim bizleri çobansız bırakmasın diyeyim. Başı boş sürüp, e, nereye gideceği belli olmaz. E, düşünün çoban ehil olduğunda, nasıl ki koyunları güzelce otlatır, yasak kurulara sokmaz, salimen geçirirse Allah hepimize içimizden bizleri sevk eden, idare eden, Allah'a döndüren, kalpleri yumuşatan Rabbani alimler göndersin. Vaktinde herkes şaşkın şaşkın orada dolaşıyorlar. O oraya gülüyor, o onun yüzüne gidiyor ona bir şeyler ikram ediyor. Bir güzellikler var ki yani bambaşka yap. Şimdi berberlerin oraya gittim. En çok bildiğim yerine oraydı. Uzun saçlar var. Hele Avrupa'dan gelenler falan var. Tamam uzun saçlara benim bir alerjim yok. Programda Ali Sarım da saçları uzundu ama o hep kazıtırdı haşta. Hiç kısalttığı yok. Bakıyorum şimdi berbere gidiyorlar uzun saçlar. Tavaf Safayı, merve, say sana sonra saçlar kesilecek. Kınarla gözü gidecek şimdi. Berber böyle işaret ediyor. Dilinden anlamıyor ya. tik tik kısalt yani makası gösteriyor. <gülüyor> Berber ustura elinde. Makas elinde. Berberin işine gelen ustura. Cırt cırt cırt hemen. Makas oldum adamın işi uzuyor. düşürdü adam var. Şimdi o şeylere bakıyorum böyle. Tek tek bir de eşit kısaltma var saçta. Değil mi oğlum? Kasıt <gülüyor> gitsin. Koku sende değil mi kardeşim ya? Değil mi? Kazıt gitsin bir de öyle var bir de kadınlar böyle önlerimi küçük küçük hani erkeklerin bıyıklarını kısalttıkları makaslar ya onlardan almışlar o e, Safa ile Merve'ye kenarıya durmuşlar o kadına veriyor o işte başörtüsünün altından sokuyor tak kesiyor o tak kesiyor yani o kadar uygulamalar var ki bir deve etini merak ettiydim Tadı nasıl diye. Sakın merak etmeyin. Benden size söylemesi. Tamam Sakın devletini merak etmeyin. Sonra haçta çok kalabalık her yer. <gülüyor> Tabi aptes zaten kafadan gidiyor. Başka şeyler de gidiyor. Kemal konuşturma beni şimdi akşam akşam. Sen Fevzi yiyince dönünce anılarını bize anlatırsın. Tamam mı Fevziciğim? Tamam. Sen de dene. Nasılsa seninki sağa sağa ileri <gülüyor> ASDF. Devam. Tabii, deneyin kardeşim. Deneyin. Ben tecrübemi edindim. Allah rahmet etsin. Rabbim kabrini nöretsin. Ananı haca göndermiştim. 89'larda falan. Ee, anam geldiğinde Orada bana e, bir deve etini taşta kurutmuş. Ha oğlum bir yesin diye getirdi. Ondan bir şey anlamamıştım. Az bir parçaydı. Allah rahmet etsin. Anam beni çok severdi. Evin en güççü olunca La ilahe illallah de Kemal Anam getirmişti o zaman anlamamıştım. Abi de gidince ben yiyim dedim. Sen misin yiyen? Sen misin yiyen? Umre tavafında da, hac tavafında da gazıtmak eftal doğru eee Ya Allah seni anandan durduğu gibi ter temiz kılıyor. Diyor. Ekrem, sen de kafayı ter temiz kıl. Aha ya Rabbi, ben de ter temiz yaptım de bundan sonra sana itaat edeceğim her türlü şeyden tövbe ettim yoluna döneceğim de kafayı böyle dış çıvıldak çıkar tamam mı kardeşim la ilahe illallah bambaşka kardeşler ya Kabe'yi gördüğümde böyle yanına gidene kadar böyle bir acayip olmuştum böyle nasıl duygularla oraya kadar gittiğini ben hiç hatırlamıyorum. tavaf ediyorum ama ayağım yere basıyor mu basmıyor mu ondan sonra o kenardaki yaylar bir de o kenarıya bir altın oluk gibi bir şey koymuş onlar ondan sonra artık şekiller gözünün önüne gelmeye başlıyor bir şeyler yakalıyorsun oradasın bedenle oradasın o kalabalığın içindesin ama hani insan böyle çok heyecanlanırsa aleyküm selamlar hamurullah selamette kardeşim aleyküm selamlar hamurullah Size hoş geldiniz. <gülüyor> La ilahe illallah. Ben başka olacağım. Sonra her tarafta zemzem bilimlerinde insan oturuyor böyle bir kana kana bir zemzem içiyor. Vallahi ben şu an inanır mısın aynı duyguları yaşıyorum mu? Bir ara böyle bir doldum buraya siz fark etmediniz? Hemen espriye geçtim ki biraz rahatlayayım dedim. Yani bambaşka ya. Bazı duygular yaşanır kardeşler ya. İsteyin Allah verir. Vallahi verir ya. İsteyin siz. nasip eder. Yeter ki arzulayın. Yönünüzü şöyle bir dizin. O önünüzü açar. Bakın bizim Hacı Bayram'ın bir delisi var. Mazhar Osman deriz biz. <gülüyor> alanında indik bir tartışma var içeride Türklerin arasında bağırıyor birisi gittim baktım askerlere kıfr ediyor ana avrat sülale gidiyor ben niye söylüyorum sen niye arıyorsun lan Hacı geldim diyor gelmem mi diyor ondan sonra sigara içiyormuş askerler de içirmiyor. vay siz misiniz içilmeyen ne bilsin adamlarının deli olduğunu ezanı giymiş gelmiş Sigara da içiyor ya askerlerde de haram diyor o içerim diyor o içip diyor bu söylüyor, onlar almamıyor yani bu delidir diye işareti yaptık bıraktılar neyse kardeşler ben bunu unuttum muhafesül cinde kalmıştık biz e, tünellerden geçip tavafa gidiyorduk Diyanet'in otobüsleri vardı. Bir de zilli görüşü, şey, mini görüşü e, otobüsleri vardı orada. Bedava kaldıran. Dedim şimdi dinelim de. Ya yani gitmeyelim. Orada en azından ibaret ederiz. Otobüse bindim. Baktım otobüste hemen biner binmez. Masal Osman oturuyor orada. Vay hocam gelmiş. Şimdi vay hocam deyince bütün otobüs ekler bana şöyle bir baktılar. Hani bir alim geldi, bir saygı duyalım. Şimdi deli devam etmeye başladı. Yakarım hocam için bu otobüsü, kabeyi yakarım deyince adam karşı <gülüyor> bir motora açıldılar aradı içinde. La ilahe illallah. Yani gülmekten yıkıldım. Ondan sonra bir gün şey ya hep zilli diyorum, nereden dilime dolandıysa. Bu memlek görüşümde o şey var, oteli var büyük. Oraya gitmiştik. Zilli dönemin de dilime dolanmasının sebebi şu kardeşler. Bunu <gülüyor> anlatayım. Adamlar buraya kaç kere sohbete gitsek, hep bir tefti hani bir düğün olur da böyle çalgıcı, çengici, şarkıcılar, türkücüler çağırırlar ya. Aynen öyle. Her gün cümbüş. Vay Mustafa Öz Güneş doğdu çay bilmem falan reklamlarını yapmayın adamların. Geliyorlar, alıyorlar tefeyenlerini, çalıyorlar, çeliyorlar her gün büyük salonu gibi. Böyle. Eee zilli görüş diye benim oradan aynen öyle vallahi. Aynen öyle. Ben ne diyordum ya? Ha. Zilli görüş şey milli görüşün oteline gittik. Üst katta bir arkadaşla görüşecektik. Yani o asansörle çıkacağız. Bir baktım Masar Osman orada. Sigara ben ne orayım burada, burada kalıyorum diye. Layalım. sınıf uçakla geliyorum. Orada geziyorum, burada geziyorum. Nasıl böyle ben diye yezerim diyor. İnanın vallahi. La ilahe illallah. Ya e adam bir sene gider ya. Yani demek istediğim şu. E, inanın uçakla gidemezsin bu Masar Osman var ya. Aleyküm selamlar Amutur. Hoş geldiniz kardeşler. Yayan yine de hacca gidiyor kardeşler. Her sene gider bu. İnanın her sene gider. Yani kafayı taktı. Anlatabildim mi? Her sene gider. Valla nasıl mecbur ben de bilmiyorum da. Yalnız onun mesela ben şöyle anlatayım. Ebu var burada. Nerede? Şimdi yazın. İstersen 10 put yaz Esra ben görürüm kardeş nasıl isterseniz genel operatör şu an benim hiç kimse karışamaz devam istediğinizi yapabilirsiniz Hacı anlatıyoruz serbest Masal Osman'a ben size anlatayım mı kardeşler nasıl olduğunu seccadeyi seler. radyonun müzik kanalını açar tam önüne koyar namaza durur. Ağzında da sigara. Bak, inanın şaka değil ha. Tilki gibi sağa sola bakar şimdi. Birisi bir laf desin de ona bir yamaşayım. Sıkı mı birisi bir ağzını açacak? Oradan tanımayan birisi Masar Osman'ı. Bu ne lan? Demin oldum, Ne yapıyor? Ağzında sigara namaz kılıyor. Sen misin bunu diyen? Allah! Artık adamı canından bezdirir. Eskiden benim tam dükkânımda merdivenli Kemal gördü. E, merdivenden inerken elini böyle ayağa havaya kaldırır. Ata ite tuta topmayın derdi. Hep böyle söylerdi. Bunu sil arkadaşlar bir almışlar. Çok fena bir görmüşler. Şimdi elini kaldırıp ata ite puta söylüyor. onu bir tövbe etmiş ama eskiden çıkardı başbakan gibi mutuk atardı elini böyle döndürerek mutuklar çekerdi çekerdi şimdi demiyor yani deli ama bayağı yiyince bazı şeyleri söylemez oldu yani adam hani Hasan Mezarcı'yı hatırlıyor musunuz falan filan şöyledir filandır diye bir sürü kitaplar yazdı adamı öldürseler ilahları dölecek. ne yapalım ne yapalım adamı delirttiler aha dedi ben uçağa biniyorum bak şimdi gideceğim Türkiye'ye ineceğim İşte ben Mehdi'yim ben İsa'yım dedi o da gökten aşağı inecek dedi adamı delirttiler gene gaybettiler ne oldu mesele güya kapandı Toprağa atılan torna her zaman çıkar. Hiç kafanızı takmayın. Ha bu sene çıkmaz. İçeride yeşerir seneye çıkar. Ama çıkar. Ama çıkar. Yani masal ekmenimiz da böyle. Yani böyle nedenler var nedenler. Valla Hasan Mezarcı kaç sene oldu bilmiyorum kardeş. Ben bir yere gitmiştim dükkana çıkarken benim merdivenlerden aşağı inerken gördüm. Ee, aynı iskeletov derler ya tıkır tıkır koymuş. Aynı öyle koymuş vaziyetteydi. zayıflamış Ben onu sıhhatliyken e, tanırım. Kendisiyle konuşmuşluğumuz vardı. Çok güzel bir hatıptır. Hafızdır da. Konuştu mu saatlerce dinlersiniz o adamı. Korkuş bir bilgisi vardır. Yani acayip bir adam. Zaten hafız insanlar zeki olurlar. Ee, ben aşağıdan çıktım o yukarıdan. İskeletör gibi böyle hani halı gibi bir sallarsın ya ben böyle kemikler dizilmiş. Aynen o vaziyette kalmış. Selam verdim hiç duymadı bile. Hani böyle efsunlanmış. Böyle dünyayla bariz kesilmiş insan olur ya. Aynen böyle olmuş. E, ağzında bir sigara vardı, bir ceket, ceket şu Osmanlı arması gibi böyle tankı topu tüfeği falan bir kocaman bir arması olur ya. Böyle bir şey takmış. Elleri de o barışmançu vardı hani bir öldü gitti. Arkadaşım eşşek diye söyleye söyleye gitti ya. Onun barmakları gibi yüzükler doluydu. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasılsınız Hasan Bey falan dedim. Hiç durmadı. Ağır ağır gitti öyle. Şimdi ne yapar? Nereder bilmiyorum kardeşler. Ama bir sefer gördüm. Allah hayırlısını versin. Rabbim şaşırtmasın. Allah hakkıyla Rabbim'e dönenlerden eylesin kardeşler. Düşünün bir haçta insanların tek duygu, tek yürek, tek amaçla bir hacca geldikleri var düşünebiliyor musunuz yani başverin mezarları biz dirilere bakalım düşünün oradaki yaptığınız 3-5 e, günlük ibadet tertemiz kılıyor ya yani. hani gidiyorlar böyle ne diyorlar piril alıyorlar, rim alıyorlar cif alıyorlar yani tertemiz ediyor ya ona da gerek yok orada. affet yarabb yarabb diyorsun Allah affediyor ya. o kadar basit yani. sonra orada ben merak ediyordum insan böyle e, gitmeyince çok şeyi merak ediyor biliyor musunuz o kadar işte insan gidiyor ben buna tuvalet suyu bağlamaya ihtiyacını nerede görür kardeşler o kadar çok yapmışlar ki yani insanlar sıkıntı duymuyor Soredim bura çöl yani insan su nereden bulacak inanın her taraf çeşme. Hakikaten Allah gelen misafirini ağırlıyor. Allah'ın izzetin ikramını görmek isteyen hacca gitsin. Ondan sonra kardeşlerim insan hep aklına geliyor ya bu kadar insan aynı anda buradan yürüyor aynı anda geçiyor. Aleykümselamlarım. Tebrikler hoş geldiniz kardeş. Ee, böyle nasıl diyeyim naması yiyecek bu nereden yemek alacak nasıl doyacak kardeşler tırları böyle çekmişler ee, bir sürü insan geçmiş oraya ne olur benim ikramımı alın böyle kutu veriyorlar insanlara ee, o kutunun içini açıyorsun meyve sığıyor bir zemzem misvak Oh, muz gibi böyle börek var içinde börek ne vardı başka ya ayran, ayran meyve, suyu. meyve suyu muz la ilahe şimdi acıktım ha yani o kutu var ya 24 saat size yetiyor adamlar böyle teker teker dağıtıyor o kadar güzellikleri var ki daha doğmadın mı Muna ile ilgili bir hadis var sahih mi Yaz, yaz bir Kemal inşallah ha bir de annenin doğumda hmm. ben, ben hiç duydum Kemal bunu ben hiç defa duyuyorum kaynağını biliyorsan bakarız inşallah ben hiç defa duydum demin Allah selametlik versin kardeşler. Tavuk e, sevmeyen arkadaşlarımız varsa, haca gitmeye de niyetlenmişse e, tavuk yemeye talim etsin. Kendini tavuğa alıştırsın. Sağa dön tavuk. Sola dön tavuk. Önüne bak tavuk. Arkana bak tavuk. Yani tavuk yiye yiye adam neredeyse gıdaklamaya başlayacak. Yani. Havya alanında iniyorsun. Tavuk dönüyor, tavuk. Mekke'de dolaşıyorsun, bir yere gidiyorsun, tavuk. Minaya gidiyorsun, tavuk. Dönüyorsun, tavuk. Hatta Mekke'de Medine'ye gideceğiz. Damat arıyor. Hatun, babamla geliyoruz, yemek hazırla. Zımkız oradan diyormuş, tamam babama güzel bir tavuk hazırlayın. Aman dedim, tavuk demeyin bana. Ne derseniz deyin. <gülüyor> Ya ben Mekke'de tavuğa döndüm zaten. Bir de Medine'de mi tavuk olayım mı? İnanın, Tuhantiyah'ı dün tavuk. İyiyin tavuk. Zaten onlar da yemek şeyi yok. Ee, zemzem mi? Zemzem bambaşka. Allah'ın verdiği bir nimet. Eğer e, annemiz onun önünü eliyle kapatmamış olsaydı, o bir nehir gibi çağlayıp akacaktı Allah Resulü Aleyhisselat, e, Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselam'ın diyor Mekke'ye duası var oranın eti bitmez bitmez kardeşlerim nereden e, şey olduğunu anlayamazsınız İbrahim Aleyhisselam'ın duası vardır Mümkündür. Allah böyle bereket vermiştir hüzün. Allah sizin de hüzninizi gidersin. Böyle sevinç diye bilinik almanızı da nasip etsin. Vallahi bilmiyorum. Suyu görmediğim için ama her zaman güzeldir. İnsanı temizler. Hayat verir. Rabbim kitabında da dediği gibi Allah diyor içmiş olduğunuz suyun diyor, lezzetini alırsa ona nasıl tat verirsiniz diyor ya Allah hayırlısını versin ama e, Türkiye'nin birçok yerinde işte Şeyh Efendilerin veya Büyük Kavs Hazretlerinin e, türbelerinin yanında sular akar ve onlar hep zemzemdir oradan dolduran Kabe'den doldurmuş gibi olur inançları vardır maalesef Allah hidayet etsin onlara da bu gibi çok çok inanışlar var Hatta çok ilginçtir. Oranın sularından içen artık şeytanın da verdiği vesveseyle diyeyim e, zemzem gibi hissedebilir. Tadını bile öyle aldıkları vardır. Böyle vakalar da vardır. Gerçek olmuştur. Çünkü şeytan ifsad etmek için her yola başvurur. Allah Azze ve Celle kıyamete kadar ona birçok şey vermiştir. Allah onun şerinden bizleri korusun. Öyle mi diyorlar Esra? Doğrudur. Doğrudur. Onun yanında hayırları anlatırsam ifsad etmek için her şeyi yaparlar. Onların yanında hiç varmayacaksın en iyisi. Evet böyle kardeşler. Ben ilk e, ümreyi yaptıktan sonra ne olacak ki, ne edecek ki diye bir ateş basıyordu böyle. Kabe'yi tavaf ettik. Sonra makam İbrahim'de iki rekat namaz kıldık. Ondan sonra gittik say yaptık Safayla Merve'yi. Ondan sonra tıraş olduk. Şimdi ne yapacağız diye bekliyorum. İhram'dan çıktık. Bir öbür günler gelmiyor. Aleyküm selamlar. Mutlu, selametle inşallah Amin. ondan sonra dolaştık Mekke'yi tanımaya çalıştık kardeşler İnşallah gezin Allah razı olsun Seyfettin'den damadımdan ee, özellikle Seyfettin Allah razı olsun bana Mekke'nin her tarafını gezdirdi maşallah arı gibi o vücutta nasıl dolaşır bilmem atom garınca gibi Amin amin. Hemen hemen Mekkenin her yerini dolaştık. Bir de oraları iyi biliyor, ağzının tadını da iyi biliyor kardeşler. Allah size de arkadaş nasip etsin Haçta. Acıktığı hemen yemek yiyeceği yeri biliyor, hemen çıkıyor. Bayağı bir dolaştık. Merak ettiğim çok yerleri vardı Mekkenin. İnsan kitapta okuyor böyle. İşte Peygamber Aleyhisselam şurada koyun gitmiş işte şuraya gitmiş şurada şunu yapmış Aleykümselam selamu rahmetullah ee, ben zaten orada yattım kalktım kemal <gülüyor> oradaydım ben zaten Aleykümselam selamu rahmetullah Mekke'nin baya bir şeyini gezdim Rabbim hepinize nasip etsin Mekke çok güzel bir yer kardeşler bizim hacılar gittiğinde genelde hep ticaret maksadıyla nerede battaniye alırım nerede ince alırım, nerede koku alırım işte, nerede elbise alırım bizim torunum dediği gibi gel abi gel beş riyal, beş riyal diyor ne alırsan diyor, ön hesap yerlere koşuyorlar ama böyle gezerseniz Mekke'nin hakikaten çok güzel olduğunu e, ve insanların yerli insanların çok ikram sever, hakikaten hayırlı insanlar olduğunu görürsünüz. Hakikaten güzel olduğunu görürsünüz. Ben çok sevdim. Sade insanlar, temiz insanlar, gariban insanlar diyeyim. Hatta birine hatırlıyor musun oğlum, bir imam davet etmişti. Mekke'nin bir camide sohbet de Bir arabın İnönü'nün evine gitmiştik. Davet ettiği yeme. Evleri benim çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. Böyle evin içine giriyorsunuz. E, hani hol mu deniyor girişe. Nasıl yaşar Araplar, nasıl oturur kalkar diye ben merak ederdim böyle. Böyle girdiğinizde iki kapı oluyor içeride. Sola bayanlar gidiyor, sağdan siz böyle L şeklinde bir salonu vardı avlu mu? tamam avlu olsun ama evin içi bu, bahçe değil bahçenin içine girince avlu denir bizde tabi Karadeniz'de ne deniyor bilmiyorum, biz hol deriz bak Hı. Ee, çok ilginç, öyle bir e, kültürleri var ki önce bir çay getiriyorlar çay mı kahve mi bir kahve, gelir. bir kahve geliyor ama yanında güzel bir böyle şey hurma of, o hurmayı bir yiyeceksin Rutap dedikleri. dedikleri arkadan bir çay geliyor bizde de yemekten sonra çay gelir onlarda bir acayip bir çay var maneli. maneli falan bir şey ondan sonra arkadan şöyle bir şerit gibi bir naylon seriyorlar bulgurları döküyorlar üzerlerine geliyorlar böyle ee, tavukları ata veriyorlar kaşık maşık yok nasıl yensen ye hmm. <gülüyor> bak ye yiyenler içenler biliyor işi evet ondan sonra artık bakıyorsun nasıl yiyecekler diye adamlar elleri şöyle bir sığıyorlar bismillah devam Evet aynen öyle. Ama bir daha kardeşler böyle bir daha gitmiştik. Baktım böyle hep mollalar hocalar oturuyor. Elleri şöyle dirseklere kadar sıvadılar. Ulan bir tavuk için dedim bu kadar sıvanmaz ama hayırlısı. Sadık diyorlar onlar böyle. Baktım ki kocuyu çevirmişler. Uuu böyle güzelce getirdiler ortaya koydular. Biri tutuyor, biri çekiyor. Biri tutuyor, biri çekiyor. Yenmez mi? Yener. Selam millet. Aleyküm selam. Ebu'l Esra. Hoş gelmişsen. Yavaş yavaş ben de acıktım. Misafir de. Böyle. Arafat'tan başka oluyor kardeşler. Hele bir de bir yağmur yağdı. Arafat'tayken. Sürüçlukla mı olduk değil mi? Hatırlıyor musun? Nasılsın bu yağmurki? Nereden geldi? Nasıl etti? Güneş, tepemizdeydi, Yani çok ilginç. Allah'ın rahmeti nereden geleceği belli olmuyor kardeşler. Ya. Allah bizlere mağfiret etsin. Ondan sonra çadırımızın yanında askerler vardı. Oturduk onlarla muhabbet derdik. Garibanlar çölden gelmiştir, haç için oraya. Seyfettin'den oturuyorlar çayını içerdik. Ne yapacaklarını şaşırırlardı. Hemen hurma çıkarırlardı bize böyle bizim burada pestil derler. Pestil gibi olmuş. Çay koyarlardı. Yüzleri güleç. Hani bir çobana gidersin, misafir olursun da kuru ekmeğini, kuru soğanını hemen paylaşıyor, Aynen öyleler. Allah selametlik versin. Öyle ki Hayret. Orada gar yağmıyor mu? Bilmem ama şöyle bir fıkra anlatırlar hüzün. Arap'ın birisi Ankara'ya gelmiş böyle ticaret yapacakmış işçi falan tutmuş işini halletmiş otele gitmiş camdan bakarken gökten pamuk yağdığını görmüş aa pamuk yağıyor Türkiye'ye demiş ne kadar bereketli dışarıya bir çıkmış pamuklarla böyle oynamaya başlamış tabi ücümüş gelmiş ısınayım derken elleri sızlamış başlamış ağlamaya Tabi karıncalanır. Ağlamış. Ya Rab demiş eğer bunda hayır olsaydı bu pamukları bizim oraya da yağdırırdın demiş. Onun hesabı. Herhalde yağmıyor ya ama yağmuru bilirler. Ama Allah Resulü'nün ve vesselamın resulü dualarına bakarsanız Ya Rab bizlerin diyor günahlarını soğuk suyla, doluyla, karla yıkadığın gibi yıka doluyla, batının arasına ayırdığın gibi günahlarla aramızı ayırdır. amin ya Rabbi tabi karı bilirler, niye bilmesinler? biz diyor falan seferde diyor yedi ay kaldık biz diyor elbiseyi az e, az giyinen, sık giyinen insanlar değildik diyor oraysa diyor hep karlıydı diyor Ömer, bizi perişan etti diyor yani karı bilirler. E, rivayetlerde çok geliyor böyle. Ama Arabistan'a yağmış mı bilmiyorum kardeşler. Onu bilmiyorum. 2005'te Kabe'yi mı yağmış? Doğrudur. Ben bilmiyorum. Damat o donurdu. Kar değil diyor. Çünkü damat kaç sene kaldı? Dokuz sene kaldığı için orada kesintisiz. Allah hepimize gitmeyi nasip etsin. Amin. Sadece Rabbim bizi affama etsin. Haç bambaşka kardeşler ya. Anlatmakla bitmez ya. Hocam orada tevhid durumu nasıl? Ee, bir gün Almanya'dan bir arkadaş geldi. Ya hocam dedi burada kaç tane tevhid ehli var? Vallahi dedim. Hiç anket yapmadım Selçuk dedim. Ama senin hatırın için bundan sonra gelen de sorayım dedim. Ben saymadım. Çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı, o yüzden sayamadım kardeş. Ben bilmiyorum. Ama ben TV tehdliyim. Kemal belki okumaya gitmiştir. Kim hocam orada <gülüyor> ha benim damadım için mi? Okul bitince İslam'a hizmet için dönmüştür Allah' hala. Ve okul bitene kadar hizmetler askıda değildi Esra. Hangi ses odadan geliyor? Cinler mi bastı yoksa? Bir okuyalım isterseniz. Nasıl bir ses geliyor? Ben bir şey duymuyorum valla. Dur bir hıkye yapalım. Bir Kur'an okuyalım kaçar. Dur hemen bir Kur'an okuyalım olmaz mı? E bu Şeyma Halime selam söyle hocam o beni tanır. 2016'da onunla tanışmıştım. Aleykümselam. İyi kayhansın. Ee, Fransa'daydım değil mi? E bir şey mi? Şimdi bir ülke yapalım mı ondan sonra? Awwad ee. bilallahi min as-sayyitanir raheem, Bismillahi al-Rahman al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 yorduk damadı biraz. Askerlik bitince biraz boğaz rahatsızlandı. İnşallah <gülüyor> düzelir. Aklıma şey geldi. Ee, ümreye miydi? Hacam niyetlendiydik oğlum. Zulhureyfe mescidinde e, guslettik. ihrama girdik. Haccaydı değil mi? <gülüyor> Saatini mi unuttaydın? Bu şey de zulh Nikat Neyfe'de Mikat mahallinde e, Harun oradaki mescitte saatini unuttu. E, üzülmüştü. dönüşte Aynı yerde değil mi o? Aynı saatini koyduğu yerde Allah geri nasip etti. Çok ilginç. Aynı gittik bak e, o kadar durduk, döndük, geldik aynı yerde saati duruyordu. Çok ilginçti yani. Tevhid ehlinde ölçümü nasıl ayırıyorsunuz? Ebul Esra ee, şey var. Önce selam veriyoruz. Selamlara menvenmeyeni ayırt ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı diyenle selam diyene bir bakıyoruz. Birinci ölçümüz bu. Ee, sonra, sonra düşünürüz. Selam dedin işte, işte selam ve onun şekliyle de hayır dediğimiz. İşte selam dedin değil mi? <gülüyor> Hayırlısı inşallah. Ama sizin bildiğiniz ölçüler varsa biz paylaşabiliriz. Biz uyar oluyoruz. Evet. Hayırlısı inşallah. Hac böyleydi kardeşler. Bizim hacımız böyle geçti. Ve bütün Muhammed ümmetinin hacını mevru eylesin. Güzeldi. Mekke'nin ayrı bir güzelliği. Medine'nin çok çok ayrı bir güzelliği var. Niyetlenin inşallah. Mekke biraz hareketli geçer böyle. Herkes bağlıkçıdır. Giden, gelen, oraya giden, buraya giden, bir heyecan, bir dalga, bir acayip. Sen de ona o ee, yer gidersin. E, amin. Amin. Ezmai'n Ebolesta inşallah. Rabbim gidenlere de defalarca nasip etsin. Medine'de ise kardeşlerim, gittiğinizden fark edersiniz, ayrı bir sakinlik, böyle bir yumuşaklık, havası bile çok yumuşaktır. Yani insan kendi nefsinde bile e, çok acayip bir farklılıklar hissediyor. Bilmiyorum sizlerde de, de oydu mu gidenlerde? Aleyküm selamlar Ahmet'in, hoş geldiniz. Medine'de bir bambaşka böyle bir sakinlik, sükunet. belki oradaki insanların hemen, hemen hepsi orada da vardır. Ee, ama çok acayip bir şeydir yani. Selametle kardeşim. Selametle. aleykümselam selam ve rahmetullahi berekatuhu. Rabbim gecenin Ben de öyle oldu yani. Ee, bir acayip oluyor. Böyle sükunet, sakinlik, ticaret yapan insanlarda bir sükunet. Amin amin. Allah hepimize nasip etsin. Dedim ya isteyin, onun mülkünden o verirsin. Cani gönülden isteyin böyle. Cani gönülden isteyin. Allah boş çevirmez. Ebu Hissza beni tanıyor herhalde. Taife gidemedim. O sayıfullah var ya. O seyfullah var ya bir tayife götürmedi beni. Hocam oraya yağmur yağar. Hocam oraya şu yağar. Hocam orası soğuk. Ben çok merak etmiştim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oraya gitmişti. Yok tamam. Olabiliriz. Tanımayabiliriz. Tamam. Allah kabul etsin hüzün. Rabbim inşallah gitmenizi nasip eder. Tayife gitmeyi çok istedim hakikaten. Seyfettin mi? Vallahi Seyfettin Seyyar var. Şimdi nerede geziyor bilmiyorum. Seyfettin Seyyar var. Almanya'dan mı? Arabistan'dan mı? Nerede bilmiyorum. Hayırlısı inşallah. Nerede bilmiyorum şu an. Hayırlısı inşallah. Evet tabii bir gidişi oluyor insanın heyecanı oluyor kardeşler bir de bunun dönüşü var bir ayrılık bir hüzün e, bir nasıl diyeyim e, bir ayrılık acısı var acaba tekrar gelebilecek miyim acaba tekrar bu duyguları burada tadabilecek miyim e, yani yani İnsan bambaşka duygularla Türkiye'ye dönüyor. Uçak havalanıyor. Türkiye'ye indi mi artık? Buralar başlıyor. Mehter marşıyla karşılayanlarıma aran. Ne getirdi diye eline bakanlarıma aran. Artık gözüne bakanlarıma aran. Ya ayıp olmasın adam ağştan gelmiş. Gidelim ziyaret edelim diyenlerime aran artık. Çeşit çeşit duygular var. <gülüyor> çok acayip yani. Ee, la ilahe illallah. Çok ilginç şeyler var. Allah haktan ayılmasın. Allah sadeliği güzelliği, izzeti, şerefi, ahlakı nasip etsin. Ee, çok değişik duygular var. Ee, ben çok değişik duygularla gittim. Rabbime hamd olsun. Dönüşümde aynı duygularla ne oldu? Hala ben hacin heyecanını yaşıyorum. Yani ben de daha ölmedi. O güzellik, oradaki gezintiler, o yuvaları görme, dolaşma, o insanların e, hareketlerini görme, Arafat'ta toplanmışlar böyle beyaz gargalar gibi. Hep birazdan Allah'a du dua etmeler. Çok ilginç şeyler var yani. Yani insana kalbini yumuşatıyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama bazı çadırlar da var. Gittik gördük. Hele birisi benim çok ilgincimi çekmişti. Hatırlıyor musun? Sen var mıydın? Koymuşlar şöyle benim vücut gibi teyimi, koca koca koydukları. Seyda, seyda, seyda, böyle çalıyorlar böyle. <gülüyor> Aleyküm selamlar altına. Ula şu çadıra bir girelim ne yapıyorlar diye. Herifler bu masanın üstüne teybi koymuşlar. Kaseti de koymuşlar. Herkes yatıyor. Arafat da ha. <gülüyor> La ilahe illallah dedim. Böyle yapımlarda var yani. Bir çadıra girmiştik. Seyfettin götürmüştü. Orada da belki de benim e, hep dolaştık böyle. En hoşuma giden böyle ee, çadırı olmuştu. Allah onlara mağfiret etsin. Ee, Alman bir adamdı. Seyfettin çok iyi tanıyor. Müslüman olmuş. Hakikaten davetçi, inşaatçı birisiydi. Adını hatırlamıyorum da meşhur bir adam bu. Her sene de oradan birçok Almanı hacca getirilmiş o adam. Onların çadırına girdik. Tevafuk. Hep böyle geziyorduk biz. Ee, o adam Dinini anlamasak bile kardeşler Allah selametlik versin. Hatırlıyor musunuz? Kadınlar ayrı, erkekler ayrıydı böyle. İlk defa orada böyle hakikaten dikkat edilmiş e, gördüm çadırda. Kadınlar ayrı, araya perde koymuşlar kardeşlerim. Erkekler ayrı. Adam nasıl dua ediyor ya? Ortaya geçmiş böyle. Aleyküm selam bana mutlular bu insanlara tevhid anlatıyor tevhidi hatırlatıyor ve hep dua ediyordum. saatlerce kaldık adam susmak bilmiyordu ya yani Allah e, dualarını kabul etsin Allah mağfiret etsin ve öyle insanların sayısını artırsın <gülüyor> hakikaten böyle insanlar da var yani hakikaten böyle insanlar da var onun dışında bakıyorsun Arafat'ta birçok kulübeler var hani bizim Türkiye'de inşallah teşbih de hata olmasın ee, bu, belediye ekmekleri satırlar böyle dört tarafı camı falan var ya onların içinde hep alimler olur ee, insanlar hep gelir oradan fetva sırarlar orada Arapça, İngilizce Almanca artık bilen insanlar durur camdan gelen sorularını sorarlar o da verir cevabını gider böyle çok ilginçlikler var yani Hoş, hoş geldin kardeşim nasılsın nerelerdesin bu hafta yanına bir gelelim mi çayını içelim mi ağırlayabilin mi bizi <gülüyor> aleyküm selam bakarsın bak gelebiliriz haberin olsun olur olur Evet kardeşler ben vaktinizi fazla anmayayım. Ee, kıymetli vaktinizi çok aldık. Uykumuzu böldük. Neden yayın yapıyorsunuz hocam? Anlamadım Ebu Ha nereden? Ebu'n ee, Girişteki odasından 3 günlük bir mikrofonum var. Ankara'nın Mamak semtinden. Kapı numarasına kadar verebilirim Allah'ın izniyle. Tamam. Tamam. Önemli değil La ilahe illallah. Has böyle kardeşler ya. Yok kız, yani. Hakikaten eve geldiğimde başım çok ağrıyordu. Az yattım. Hoş geldin kardeşim. Tanışalım. Benim adım şey memleketin Konya. Anam babam Konya'da doğmuş. Ankara'ya gelmiş. Allah benim Ankara'da doğmamı nasip etmiş. 3 2, 964, Ankara doğumluyum. Evliyim. 3 çocuğum, bir damadım, bir torunum var. Mesleğim demir dökümdü. Hacı Bayram'da 10 küsur senedir kitapçıyım. 47 numara, ayak numaram var. 190 doksan boyum var. İşte öyle bir Türk erkeğiyiz işte. Evet. Aleyküm selamlarım. Tırnak ve Tabii tanışmak istedim. Tabii çiğ köfteyi çok severim. Trabzonlu mu? Aha! Lazlar burada var şimdi. Hele neresinden Trabzon'un? Maşallah. Ben bir sene Trabzon'a gittim kardeşim. Hemen şimdi Akçaabat köftesi. La ilahe illallah. Şu denizin kenarında hani ne ustaydı o? Ne, ne ustaydı? Sen şimdi beni keklemiyorsun değil mi bu Esra? Ah Nihat usta. Cemil usta, Cemil, Cemil. Biz soldakine girdik, birine girmedik de. Bak, eğer beni makara ve sargı bu lesla. Bende deve kiniyor ama ömür boyu bu şakayı affetmem haberin olsun bak. Abarttan bunu başında. Ben orada köfteye gidiyorum. Akça Denizin kenarında dalgalar böyle vuruyor. Biz köfte yiyoruz. Sahibi geliyor. Şoförü. Güya bize davet ediyor. Biz ona davet ediyoruz. Orada iyilik biz. Akça battım. Orada hakikaten gel sana da ikram edelim kardeşim. Her şey parayla olmaz. Almanya'dan bir kardeşle lokantaya girdik ben bir elimi hayır diyeyim hocam dedi baktım ben hesap ödeyeceğim hocam arkadaş kendi hesabını ödedi siz kendin ikini ödeyin yani bizde öyle adet yok parasını yollayın falan biz misafiri yediriz içiriz kardeşim böyle bir laf bize hakaret olur haberin olsun ha bak arkadaş tek başına dedi çıktı vaziyet şimdi de mi öyle bir şey var öyle mi hmm. Bizde öyle yok kardeşim. Cebimde ne var? Ortak. Yok. Onlar Almancı demeyelim. Müslüman, Müslümandır. Müslüman her yerde meziyetini gösterir. Ama o Koroncular var ya Uzun Göl diye bir yer var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Oraya gittik. Vaktinizi almıyorum değil mi? konuşmak isteyen arkadaş varsa mikrofonu verebilirim. Ben yılda 3 maaş yediririm. Ben sana şimdi bir fıkra yediririm bak ebolası haberin olsun. Ha. Bak çok yakından tanışıveririz böyle giderse. Haberim olsun ha. Bende çok fıkra var bu tarafta da o tarafı pek açmıyorum şimdi. Şimdi uzun böyle gittik. Allah razı olsun bir kardeşimiz var. Hocam gel burayı bir gör ya dedi. Gittik. Git, git, git. Ben şimdi resimlerini hep gördüm böyle. Merak ediyorum. Hatta bir site yapmıştım, İslam Horus diye. Oranın benlerine bile uzun gölü koymuştum. Resmi çok hoşuma gitmişti. Böyle uzun bir göl, kenarında bir cami. İşte oraya gölü koydum, işte bir tarafa kitapları koydum. İşte nasıl insanı sular temizlerse kitap da böyle arındırır falan gibisini kendimde düşünüp yaptığım benim her benlerde bir mesaj vardır birine. Koymuştum, hiç gitmek nasip olmadı Allah razı olsun verbaşımızdan gittik adamı niye kestin Namusa? Musa dur şimdi alabalı balığı anlatacak neyse otlara sual olmaz ne olur ne olmaz şimdi kızmış kemisi de götürür ben seslenmeyin bu davetin hak mı? ipimi çözdüğüm mü? Hayırlısı inşallah. Ben banların hepsini açtım zaten. Zaten açtığımda belli olur değil mi? Hayırlısı. Biraz geniş karınlı olmayı deneyeceğim bundan sonra. Nerede kalmıştık? Heh. Uzun gele vardık kardeşler. Böyle ben sağa sola bakıyorum, tanımaya çalışıyorum. Oranın iklimine e, e, alışmaya çalışıyorum. Biraz Zaten Kemal anlatmak istediğim Aslında ben kaliteyi orada da TSE standartı değilmiştim. İnan standartını oturtmuştum. Hakikaten oturtmuştum. İnşallah gelen kardeşler de bunun kıymetini anlar. Hakikaten anlar. E, Buranın kıymetini anlarlar. İnşallah. Hayırlısın inşallah. Aleykümselam beram hoş geldiniz. Ee, hakikaten bunun verimini anlayan insan, e, tadını alan insan bilir. Hayırlısın inşallah. Ee, gittik uzun yola kardeşler, dolaştık ettik. Allah razı olsun kardeşimiz dedik hocam. E, bu gün Alabalığı balığı çok güzel olur dedi. İyi Allah razı olsun. Oturduk ala bekliyorsun. Gördüm gördüm. Ebu Hat, hoş geldin. Kemal ondan önce senden önce beni mi tanıdın? O da beni iyi bilir. Evet. Nasılsın kardeşim benim? Oturduk ala balık yiyoruz. Gayet sakin, aramızda muhabbet ediyoruz. Böyle e, hakikaten alabalığın tadına doyum olmaz kardeşlerim. Acayip bir şey. O kadar lezzetli ki de bu lezzet vermiş. Derken bir yıldırım çaktı. Estağfurullah. Kemençenin e, teline birisi bastı aynı yıldırım çarpmış gibi adamlar hani böyle hiç yıldırım çarpar gördünüz mü böyle titrer titrer adam tak düşer bunlar düşmekte bilmiyor kardeşim o kemençe çaldıkça anam Allah'ım sanki birbirine hani böyle cehlen çarpar da titrer titrerler ya bütün millet titremeye başladı habide planlar habide planlar adamın birisi eline bir şey almış ve araba ara konuşuyor ha şuradan gittiğimde şuradan geldiğimde çay bahçesini herkes onlara bakıyor kafam iki dakikada şiş daha ne güzel sakin sakin oturmuşuz biz orada alabalak yiyorduk O uzun geldi böyle bir şey başımıza geldi aynı o e, horon dökme var ya çarpmış gibi oradaki insanları bir acayipti o da ayrı bir anı olarak öyle kaldı ama hakikaten doğa olarak çok güzel Rabbim çok güzellik vermiş ee, yeşil su çok değişik yerden insanlar var böyle ee, Rabbim'in verdiği nimetleri saymakla bitirmek zor kardeşlerim evet Trabzon'da öyle bir yer Haçta mı Kemal? Haçta insanın gönlünden çok şeyler geçti ya. Mesela bunun haçta aklıma gelen şuydu. <gülüyor> ya Rabbi, yarım saatliğine herkes aynı dili konuşsa, herkes konuşlarını anmasa, Ya Rabbi, şu tepeye birini çıkarsan, o bunları anlasa, herkes kaynatsa, hep bir ağızdan allah Ekber allah Ekber diye bağırsa bir dil olsa bunu çok istedim yani hakikaten e, gönlümden çok geçti e, insan bu aklından geçiyor yani çünkü bir kopukluk var ilk Kabe'yi gördüğümde de bunu hissettim ayrılırken de bunu hissettim yani ne kadar temiz Müslümanlar var kardeşlerim ya. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet Mahazik Allah razı olsun hakikaten orası da çok lezzetliydi. O defne yaprağına sarılmış böyle alabalık pişirmişler. bakarsın gene yeriz titriyen yöreden. Hoşta hakikaten bir güzellik var ama Dediğim gibi Allah Rabbani alimleri nasip etsin kardeşlerim. Çünkü helalı, haramı birleştirmeyi cemaatçi yapıya sahip alimleri Allah nasip etsin. Bir kurdun süreye zarar verdiği gibi münafık tipli hatıplardan dünya çıkarı dünya mevkisi şanı hesaplayıp da hesabını ona göre tanzim edenlerden Rabbim bize eylemesin. Allah da onları kahru, perişan etsin. Pişanlarını kızsın. İzzetlerini elinden alsın. Ve dünyada hurlanan olarak ölmeyi nasip etsin. Çünkü Allah'ın dinini basamak yapıp da dünyada bir çıkar elde etmeye çalışan insanlar Allah kahretsin. Aç başa kardeşleri. Yaşanır ya. Hakikaten beni duygulandırdınız. Yani gönül olsa da şimdi ana hani Hacı bayramı çok derler öyle Mekke'de kıldım içindiyi Medine'de kıldım <gülüyor> ah öyle bir gitme uçma kaçma olsa vallahi şimdi uçarım ama yok işte bizde uçuş yok biliyorsunuz çile var ee, aleyküm ve rahmetullahi berekat gerçek var Allah Resulü bile aleyhissalatü vesselam 14 günlük çileli yorculuktan sonra gitmiş. Gönül istiyor ama kim bilir belki şimdi uyuduğumuzda Rabbim bize hac nasip eder. Gider, gelirsiniz. Sabah bir kalkmışız ki ah oh, böyle rüyanda rahatlamışsın. Kim bilir? Değil mi? Allah Resulü'nü görmüş olursun. İnşallah sor bakalım Esra 87 amin amin inşallah değil mi vassagıd der bu der selamuna e, ve aleyküm selam kardeşim erkek kardeşim mi diyorsun Ebu Hafs öyle kardeşim Türklerin arasına gire gire Türkçeyi öğreneceksin bak bu farzayın oluyor sana Sabah tefsirde bir ayetin tefsirinde bir cümle anlamadım. Yeli bi yelini anlama geliyor. Hangi ayette? tefsirdeki mani hangi tefsirde kardeş? Celale'nin tefsirinde. Kafta hangi ayette bakalım inşallah. Anlamadım ben. Şimdi kemal soruna gelince kardeş aklı yani bunamış veya aklını yitirmiş ayet numarasını verirsen bakalım inşallah ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İsra suresinin 15. ayetini e, zaten yazışından anladım Ebu Hafsun da ben ona bir Türkçe öğreteyim de o ondan sonra artık nasıl bir dili kaçırdığını öğrenir Bizim Ankara'da bazı adamlar var. 9-10 senedir Arapça yelteniyorlar. Dinlerini ihmal ettiler. <gülüyor> La ilahe illallah. Var mı sende Cenab-ı Hakk'ın? Araf'a bak. Bir baksana, abi, bak da gel. Yani tefsiri yok bunun. Tamam. Araf 54'e bir bakalım. Oradaki neymiş? Tamam. Şimdi Allah Resulüne salat Vesselam İsra suresinin 15. ayetinde bazı rivayetler geliyor kardeşlerim. Burada amin, ecmain e, bunak aklını yitirmiş çocuk e, sağır kıyamet gününde Allah onlardan bir ahit alacak diyor. Ve o ahdin neticesinde bir melek onlara şu ateşe diye emredecek diyor Allah'ın emriyle ateşe giren kurtulacak ateşe girmeyip e, geri duransa e, cehenneme yuvarlanacak kemal. İsra 15'i okursan orada detayıyla baya bir rivayet var. E, aslında ben bu meselenin üzerine çok duruyordum. Ortalığı çok karıştırdılar. Bunun üzerinde ben eskiden çok durdum. Bu yerine kayıtlarda var. Ama meseleyi öyle bir dallandırdılar, budaklandırdılar ki, e, aynı mesela Hüzün kardeşin sorduğu gibi, hemen aklına takılıp sorduğu gibi, halbuki ben önünü böyle açarak gelip, hepsini izah ederek gelip, e, İsra 15, es Nisa 15 mi dedim ben? İsra 15, dilim sürttü o zaman tabii, 12'yi geçti artık. Bizim de ismimizde biraz lazıkt olduğu için normal. 12 geçti artık idare edin. Hı hı. Ha, i̇sra dedim değil mi? Tamam. İsra 15'in tefsine bakarsanız özellikle ilmi kesirdi. detayınca orada hadis var görürsünüz. Daha önceleri ben bunun üzerinde çok duruyordum özellikle. E bu mesela sağırın durumu ne olacak? Çocuğun durumu ne olacak? Işte bunağın durumu ne olacak? Tipinde. Ama burada Allah'a hamdolsun Rabbimiz'den e, hakikaten ışık tutacak çok güzel şeyler var. Ama her meselede ifsada, iffata, tefhide gittiği gibi birçok insanlar çıktı. Ben de asıl meseleleri yakalatıp bu gibi meselelerden insanların zihinlerini Meşgul etmesin diye uzak durdum. Dikkat ederseniz, hep özü vermeye çalışıyorum ve okumaya teşvik ediyorum. Aleyküm selam ve hoş geldin. Baktın <gülüyor> mı oğlum? Okum. Şey, Okum. Şeyde Araf 54'te اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ fi سِتْتِ اَيَّامِهِ ثُمَّ السَّوَ عَلَى الْأَرْشِ ve Şems ve Allahu Allah Azze ve Celle burada Mâlem. Allah Azze ve Celle 6 e, e, altı günde yaratan sonra Arşın üstüne istiva edendir. E, ondan sonra geceyi gündüze katar. Ondan sonra e, yıldızları, ayı ve güneşi emrinde de ne yapandır, yürütendir. E, emir ve yaratma onundur. Allah, e, ya Rab, e, alemden Rabbi olan Allah, her şeyden müstaznidir, zengindir. E, buradaki şey ne bilmiyorum yani sorusu neydi? Tefsirdeki muanaydı. Siz orada hangi kelimeyi bir yazar mısınız? Gayet açık bir ayet yani. şey olarak bilmiyorum. Tefsirdeki muanaydı. Gayet açık bir ayet ama bilmiyorum yani. Müslütdür yaparken gölge İstiva ile alakalı. Gölge sarıyoruz. Tabii Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. Nedir buradaki istivanın manası? Allah ortafa yükseldi manasında. E, gelmektedir ki istivayı hiçbir teşbih'e gitmek size ne yapmışlardır olduğu gibi el üstüne kalmışlardır. İliku bi celalihi Allah Azze ve Celle istiwaya ne yapmıştır? E, şanına yaraşır şekilde ne yapmıştır? Tamam. Allah razı olsun oğlum. Ve bu Hatice e, herhalde bayanların odası mı diyorsunuz? Onu mu demek istiyorsunuz? amin ecmain bazı ehli i sünnetler yerleşme yerleşmek olarak düşünür kurulmak olarak düşünür, burada kurulma yerleşme falan denmedir. istiva malum, keyfiyeti meçhul, inanmak vacip soru sormak bidattır biz böyle inanır, böyle itikad ederiz Burada sadece soruya binayen böyle Ebu Hatice eğer bayansanız şifreyi vereyim salı ile cuma günleri Ebu Said Hoca zannedersem sabah e, yedi buçuk civarında zannedersem ders yapıyor ben tam bilmiyorum ama sesim mi gitti yok sesim daha saatli elhamdülillah yerinde. Ben e, zannedersem yedi buçuktan sekiz sekiz buçuk arası. La ilahe illallah. Ben Esma ibn'a hakkında çok ders yaptım kardeşler. Ebru Fatige eğer bayansanız verebilirim. Yok erkekseniz e, orası bayan kardeşler için açılmış bir orda. Onlar giriyor. Tamam. Tamam o zaman. E bu Sait Hoca orada bayan kardeşlere ders yapıyor. Zannedersem haftada iki gün veyahut gerekli gördüğü zaman açıyorlar. Tamam. Yoksa odamız devamlı burada açık. Bizim odamız gitti değil. Aleyküm selam ve rahmetullah ve arkadaşlar ben müsaade istiyorum artık ikinci kanala mı geçtiniz şimdi ben söyleyeceğim Kemal cevap mı verecek nereye mi hemen iki metre ilerimde solumda bir yatak var oraya besmene çekeceğim sağ yanıma döneceğim Allah'ım işini sana havale ettim sırtımı sana dayadım eğer yaşarsan Müslüman olarak öldür ölürsem Müslüman olarak öldür diyeceğim felak, mas, ayetel kürsü tabi bu arada da uyuyup kalmazsan bunları okuyacağım ondan sonra eğer elimi kıpırdatabilirsem vücudumun ulaştığı yerlere ne edeceğim sonra bilmiyorum sesli düşünmeye başlayabilirim ben uyurken sesli düşünürüm benim sesli düşüncemi bazen yoldan geçen dahi duyarmış ki selamramcılarkat sana da hayırlı geceler hmm, evet <gülüyor> baktığı var. Bir gün bir cenazeye gitmiştik kardeşler. Bunu anlatayım da kaçacağım inşallah. O kadar yorgunum ki La ilahe illallah. Evet. Onu da çekeceğim inşallah işte. Dün mu? Hanımın sözüyle ben kafayı yastığa koyarken daha kafam değmeden bazen gidermişim. Yorulduğum için benim öyle vesvese evham elhamdülillah hiç öyle kötü alışkanlıklarım yok. Evhamlı, resveseli olan insanlar uyuyamazlar. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Olmaz kalkar, bir oturuyor, bir dolanırlar gene yatarlar, gene kalkarlar. Ondan sonra minnet sabaha, gece namazına kalkarken onlar mışıl, mışıl uyurlar. Ben öyle bir şey yok elhamdülillah. Kafayı koydum ettik, gidelim ben. Evet. Arkadaşım birisi, dedim ki hadi geldim arabayı çek de dedim bir uyuyalım o kadar yorgunum ki kardeşler arabada arkadaş benden korkmuş korlamandan. abi diyor bir bakayım aslan gibi diyor bir bakayım kaplan gibi sesin çıkıyor diyor oğlum bak kınama dedim bir gün beraber bir yukuculuk yaptık bu arkadaşa ben de bir şey düşünüyordum bir kitap mı okuyordum ne olur baktım aslan gibi böyle kükürüyor kardeşim benim tabi aslın verdiği nimetler var böyle cep telefonu falan onlar kayıt da yapılır inanmaz bu dedim şimdi bana koydum telefonu yanına bastım orada bir tuşuna uyandıktan sonra ya dedim bugün bir yerden geçtim bir aslan vardı bir kükürüyordu sana bir dinletsin mi dedim Açtım. Yapma abi ya. Hakikaten bu ses benim ya. Ya karı da dedi evde de inanmıyordum ya bak. vallahi hakikaten doğruymuş ya dedi. Ya dedi. Sen muha gülerdün ya mıydın? Hayırlısın inşallah. <gülüyor> Yapma makasını. La ilahe illallah. Yok ben horlamadan hiç rahatsız olmam. Yani birisi benim yanımda böyle döver biçer motoru gibi çalırsa catarpiller gibi catarpiller biraz fazla onun sesi çok çıkıyor. Ama bazı şeylerden rahatsız olmam. Bir gün bir arkadaştan bir yere gittik kardeşler. Adam yorgun. Kış günü. Ee, Sobayı yaktık. Üstüne gövece koyduk. Hıms gibi kokuyor evin içi fırın gibi baktık arkadaş hemen aradan biraz geçtik sohbet ediyoruz arkadaş da katılıyor başlıyor böyle biz konuşuyoruz o da sohbete katılıyor baktık olmayacak arkadaşın sohbetini kaydediverdik bir gün arkadaşlara bir odada dedim ki kardeşler dedim size bir sohbet yayınlayın mı herkes yayınla hocam verdim arkadaşın sesli düşüncelerini herkes gülüyor Musa yazıyor özelden hocam yeter ya lütfen diyor kendini zannediyor <gülüyor> arkadaşın birisi yazıyor Yapma hocam ya bu kadar yeter diyor o da kendini zannediyor <gülüyor> herkes kendini zannetti bir kişi zannetmedi ona da dedim sonra da hakikaten güzel oluyordu yani şey, sesli düşünüyordu La ilaha illallah. Öyle ben de hiç horlamazdım ama sonra insan horluyor. Hayırlısı inşallah. Bazıları diyorlar sonuç mu? <gülüyor> Biz e, çocukken kızdı diye bir oyun oynardık şahidet. E, bir kayış olurdu, kayışı böyle bükerdik yılan gibi bir yere saklardık. Ondan sonra bulan adam onu aldı mı hepimizi koyarlardı. Bir çizgiye kadar kaçardık. Ona yaklaştıkça kızdı kızdı derdik. Sen şimdi ona çok yakınsın. <gülüyor> çaresi var mı? Ee, çaresi kara toprak. Başka yolu yok herhalde bu işin. Ben rahatsız değilim. Rahatsız olanlar düşmüşsün. Başladı mı? Maşallah Allah bereketini versin. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi benim bacanak var. İnanın horladın mı tavan dalgalar iner. Bizim baldız o horlamazsa uyulmaz, uyuyamaz. Yani bazen e, hayat arkadaşı da horlamaya alışıyor. Yani kulak ona müni gibi geliyor artık. Korlamaksa onlar uyuyamazlar. Ya. Aslında iyilik çıkıp <gülüyor> misafir şimdi tiyo verme biz milleti rahatsız etmeyelim diye balkonda yattık Maraş'ı rahatsız ettik. <gülüyor> Ayaklı başlı yattık bir kardeşimle. Ben hırş dedik diyordu. Sabahına kadar ağaç kestik. <gülüyor> Babanın doyu ne posunu Zayıf adam, kuru adam ondan o kadar ses çıkar mı ki sağ olsun. O bir tokat atmıştır belki. Kadın da kulak tozuna gelmiştir. Ondan patlamıştır o. Sen onu bir araştır. Koyulamadan kulak sağır olmaz. Ben sırt üstü hiç yatamam kardeşim. Hayatta yatamam sırt üstü. Öyle mi? Hayırlısı inşallah. Ben sırt üstü hiç yatamam. Evet. evet. Kardeşler ben kaçıyorum. Hakkınızı helal edin. Hakikaten yoruldum. E, vaktinizi aldım. Rabbim amellerimizi zayi etmesin. Günahlarımızı affe mağfiret etsin. Boş işlerden bizleri uzak kılsın. Amaç, kardeşlik, muhabbet, kaynaşma. Rabbim kardeşlerimizi güzel etsin. Bir duvarın elemanları gibi eylesin. Birbirinizi sevin kardeşlerim. Sevin, kaynaşın. Allah için sevin. Allah için muhabbet edin. Allah muhakkak bunların ecdini sizlere verir. Onun hikmetinden isteyin. Onun bereketi güzeldir. İsteyin verir. Rabbim hepinize mağfiret etsin. Rabbim dua edenlerin dualarını kabul etsin. Ömrünüze bereket, vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet versin. Tüm dünya müslümanlara, ve bu mermesm birleşmeyi tek vücut olmayı inayetis. Subhaneke Allahumma böyledir hamdiki eşhedü en la illa ente estağfiruke ve etöbüle